KUNUT HAMSUN Açlık, Seslendiren Akın Altan 1. BÖLÜM Yumruğunu yemedikçe kimsenin bırakıp gitmediği o garip şehirde, Kristianya'da aç sefil sürtüyordum o günlerde. Tavan arasında uyanık yatıyordum, alt katta bir saatin altıyı vurduğunu duydum. Hafif aydınlanmıştı ortalık. İnsanlar merdivenleri inip çıkmaya başlamışlardı. İleride eski Morgan Blade gazeteleri döşeli oda kapısında Fenerler işletmesinin bir ilanını görebiliyordum. Onun biraz solunda iris ya harfli bir ylanda Fırıncı Fabian Olson'un taze, gevrek ekmekleri. Gözlerimi açar açmaz eski alışkanlık düşünmeye başladım. Bugünlük bir ümit var mı? diye. Son günlerde halim haraptı bir hayli. El avuçta kalmış öteberiyi peş peşe, Amcaya götürmem gerekmişti. Sinirli, dayanıksız olmuş, Baş dönmeleri yüzünden de birkaç kere bütün günü yatakta geçirmek zorunda kalmıştım. Arada şansım yaver gittikçe, Bir yazıma, bir gazeteden bir beş kron da almamış değildim hani. Gün ışıdıkça ışıyordu. Kapıdaki ilanları okumaya başladım. İpince, sırıtan harfleriyle, kefen, tabut örtüsü, Matmazel anışın, büyük kapı, sağ kolda ilanını bile seçebiliyordum. Bu iş beni uzun zaman oyaladı. Alt kattaki saat sekizi çalıyordu. Ben henüz kalkıp giyinmemiştim. Pencereyi açıp dışarı baktım. Olduğum yerden bir çamaşır ipiyle boş bir arsa görünüyordu. Ta ileride birkaç işçi, yanmış bir demirci dükkanının kalıntısını temizliyorlardı. Dirseklerimi pencere kenarına dayadım. Gökyüzüne baktım. Hava güneşli olacaktı besbelli. Sonbahar gelmişti. Her şeyin renk değiştirip öleceği narin serin mevsim. Sokaklarda başlamış gürültü beni dışarıya çağırıyordu. Attığım her adımda taban tahtaları esniyen bu boş oda ıslak ve korkulu bir tabuttu sanki. Ne kapısında doğru dürüst bir kilit ne içinde bir soba. Geceleri çoraplarımın üstüne yatıyordum. Sabaha kadar birazcık kurusunlar diye. Bu odada beni sevindiren tek şey ufak kırmızı bir salıncak koltuktu sadece. Akşamları bu koltuğa oturup kestiriyor, hulyalara dalıyordum. Rüzgar şiddetli esicek olsa da alt katlardaki kapılar açık bulunsa, döşemeden yukarı, duvarlardan içeri çeşit çeşit acayip ıslıklar üfürüyor, kapının altındaki Morgan Bladet gazetesinde birer karış yırtıklar peyda oluyordu. Kalktım. Yatağın kenarındaki pakette kahvaltılık biraz bir şey var mı diye baktım. Bulamayınca yine pencerenin yanına döndüm. Allah bilir, diye düşündüm. İş aramanın acaba bir faydası olur mu? Aldığım o bir sürü ret cevapları, o yarım ağız vaatler, düpe düz hayırlar, beslenmiş de boşa gitmiş ümitler, her şey seferinde neticesiz kalmış yeni yeni teşebbüsler, bende cesaret namına bir şey bırakmamıştı. Son defa bir tahsildarlık için müracaat etmiş ama geç kalmıştım. Belli kron kefalet akçası da bulamamıştım üstelik. Her seferinde şu veya bu engel çıkıyordu karşıma. İtfaiye müdürlüğüne de başvurmuştum ayrıca. Salonda 50 kişi kadardık. Güçlü kuvvetli olduğumuz, gözümüzü daldan budaktan esirgemediğimiz hissini vermek için göğüslerimizi gelmiştik. Bir muavin dolaşıyor, isteklileri gözden geçiriyor, kollarını yokluyor, bazı sorular soruyordu. Bana da geldi. Başını salladı sadece. Gözlüğümden ötürü bu işe yaramayacağımı söyledi. Gittim, sonra yine geldim gözlüksüz. Kaşlarımı çatmış durdum. Bıçak gibi keskindi bakışlarım. Adam yine geldi önüme, gülümsedi, geçip gitti. Tanımıştı herhalde. Hepsinden kötüsü elbiselerimden hayır kalmamıştı. Hiçbir yerde kendimi mazbut bir adam gibi gösteremezdim artık. Boyuna hep aynı şekilde şu son zamanlarda halim berbattı benim. Sonunda ellerim böyle boş, ortalarda kalışım ne garip. Artık bir tarağım bile yoktu. Dertlendim mi okuyacak bir kitabım bile yok. Yaz boyu mezarlıklara taşındım yahut saray parkına. Gazeteler için yazılarımı oralarda yazdım. Çeşitli konularda acayip buluğlar, Tedirgin beynimde kesintiler, Kaprisler üstüne, Sütun sütun. Operişan alimde çok kere En olmayacak konuları seçtim. Bunların yazılması bana Saatler saati süren çabalara mal oldu. Yazdım. Sonra da hiçbiri kabul edilmedi. Bir yazıyı bitirince Bir yenisine giriştim. Yazı işleri müdürünün geri çevirmeleri Beni yıldırmadı çok kere. Kendi kendime hep ''Er geç başaracaksın.'' dedim. Nitekim arada, talih benden yana döndükçe, başardığım yazılarda, bir öğleden sonranın gayretine karşılık, beş kron aldığım oldu. Pencere önünden tekrar geri çekildim. Koltuğun yanına gittim. Yüzümü yıkamaya su vardı koltuğa konmuş kapta. Rengini attığı belli olmasın, yenice görünsün diye, pantolonumun parlayan diz kapaklarına birkaç damla su serptim. Bu işte tamamlanınca, her zamanki gibi cebime kağıt kalem koyup odadan çıktım. Ev sahibim kadının dikkatini çekmemek için merdivenlerden gayet yavaş indim. Kira müddetini geçireli birkaç gün olmuştu. Kirayı vermeye ben de para nerede? Saat 9'du. Araba gürültüleri, insan sesleri doldurmuştu havayı. Yayaların ayak sesleri, arabacıların kırbaç çaklatışlarıyla karışık muazzam bir sabah korosu. Dört bir yanda bu gürültülü kaynaşma beni bir anda diriltti. İçimde gitgide bir hoşnutluk duymaya başladım. Açık havada sadece bir sabah gezintisi aklımdan bile geçmiyordu. Ciğerlerim ne yapacaktı bu havayı? Ben bir dev gibi kuvvetliydim. Omuz vurup bir arabayı durdurabilirdim. İnce, acayip bir hal, berrak bir umursamazlık duygusu sarmıştı beni. Karşıma çıkan... Yanından geçip giden insanlara bakıyor, duvarlardaki levhaları okuyor, uzaklaşan bir tramvaydan üzerime düşen bir bakışın bıraktığı izlenimi duyuyor, yolumun üstüne çıkıp yine kaybolan bütün ufak tefek tesadüfleri, hemen her şeyi idraklerime geçiriyordum. Ah, bu derece günlük güneşlik bir günde insanın yanında biraz da yiyeceği olsaydı. Neşeli bir sabah keyfi çökmüştü üzerime, alabildiğine memnundum. Belli bir sebep yokken sırf sevincimden bir şarkı mırıldanmaya başladım. Kolumda bir sepet, bir kadın bir kasap dükkanı önünde durmuş çokça sucuk alıyordu. Yanından geçiyordum. Bana baktı. Tek dişi vardı. O da ta önde. Son günlerde pek sinirli, kolay heyecanlanır olduğum için kadının yüzü bana ani bir tiksinti verdi. Uzun ve sarı diş Çeneden fırlamış ufak bir parmağı andırıyordu. Benden yana döndüğü sırada, Kadının bakışları sucuk doluydu hala. İştahım ansızın kapandı. Kusmak geldi içimden. Pazar yerine varınca, Çeşmeye gidip biraz su içtim. Başımı kaldırdım. Kurtarıcı Kilisesi'nin kule saati, Onu gösteriyordu. Sokaklarda sürtmeye devam ettim. Hiçbir şeyi umursamadan, Abare yürüyor, bir sokak başında sebepsiz duruyor, Hiç işim olmayan bir yan sokağa sapıyordum. Her şeyi oluruna bırakıyor, Kendimi o şen sabaha terk ediyor, Mesud insanlar içinde ben de kaygısız, Öne arkaya sallanıyordum. Bulutsuz, berraktı gökyüzü, Benim de gönlüm gölgesiz. Tam on dakika kesiksiz, ihtiyar ve topal bir adamın peşi sıra yürüdüm. Elinde bir paket vardı. Bütün vücuduyla yürüyor, hızlı gidebilmek için olanca kuvvetini harcıyordu. Sarfettiği enerjiden soluduğunu duyuyordum. Paketini taşıyabileceğim aklıma geldi. Daha sonra Grand Saint Caddesi'nde Hana Paulie'ye rastladım. Selam verip uçar gibi uzaklaştı. Ne diye bu kadar acele ediyordu? Kendisinden bir kron istemeyi hiç de düşünmemiştim. Birkaç hafta önce ödünç aldığım battaniyesini de yakında geri verecektim. Belimi biraz doğrultsam artık hiç kimseye battaniye borçlu olmak istemezdim ki. Belki de hemen bugün gelecekteki suçlar yahut irade hürriyeti üzerine bir makale, okunmaya değer bir şey yazar, hiç değilse bir 10 kron alabilirdim. Böyle bir makale düşüncesi içimi birdenbire derhal başlamak, dolu beynimi sağmak ihtirasıyla doldurdu. Saray parkında uygunca bir yer bulup makaleyi tamamlamadıkça dinlenmek istemiyordum. Fakat önümdeki topal ihtiyar hep aynı depremli hareketleri tekrarlıyordu. Sonunda bu sakat adamın ardında kalışıma içerlemeye başladım. Yolculuğu hiç bitmeyeceğe benziyordu. Belki o da benim gideceğim yere gitmeye karar vermişti de bütün yol boyunca önümde hep onu görmem gerekiyordu. Heyecanımdan bana öyle geliyordu ki Sokak başlarında bir an tereddüt etmekte, sanki benim ne tarafa sapacağımı beklemekte, sonra da elindeki paketi sallayarak öncülüğü elden bırakmamak için olanca gücüyle yürümekteydi. Yürüyor, eziyet çeken bu biçareye bakıyor, içimin gitgide hınçla dolduğunu hissediyordum. Onun azar azar keyfimi kaçırdığımı, bu duru ve güzel sabahı bire zehir ettiğini hissediyordum. Aksiye topallıya ilerleyen koca iri bir böceğe benziyordu. Kuvvet ve zorbalıkla ille de bir yere varmak, yaya kaldırımını sırf kendisine tahsis etmek isteyen bir böceğe. Tepeye çıktığımızda tahammülüm tükendi. Bir vitrinin önünde durdum. Çekip gitmesi için ona zaman bırakmak istiyordum. Birkaç dakika sonra ben yine yürümeye başlayınca adam önümdeydi yine. Muhlanmış gibi o da olduğu yerde kalmıştı. Hiç düşünmeden ve öfkeli üç dört adımda ona yetişip omzuna çarptım. Birden durdu. Göz göze bakıştık. Bir şiling, dedi. Süt parası. Başını yana eğdi. Fena yakalanmıştım. Ceplerimi arandım. Süt parası. Evet, şey. Bu devirde paradan yana halimiz kötü. Zaruret içindesiniz galiba. Dünden beri dramende ağzıma lokma girmedi, dedi adam. Beş param yok. Henüz bir işte bulamadım. İşçi misiniz? Evet, İneciyim. Ne? İğneci. Ama kunduracılık da gelir elimden. O zaman iş değişir. Az bekleyeyim burada. Size biraz para bulup getireyim. Birkaç kuruş. Hızlı hızlı Pilistra diye gittim. İlk katta bir rehinci biliyordum. Daha önce hiç gitmişliğim yoktu bu adama. Cümle kapısından içeri girince çabucak yeleğimi çıkardım, katlayıp koluma aldım. Merdivenleri çıkıp dükkanın kapısını tıklattım. Selam verip yeleği tezgahın üzerine bıraktım. Bir buçuk kron, dedi adam. Olur, olur, merci, cevabını verdim. Çok dar gelmeseydi vermezdim ya. Parayı ve makbuzu geri aldım. Bu yeleği akıllı dişi isabet olmuştu. Güzelce bir kahvaltı için bana da para artacak, bu takdirde gelecekteki suçlar makalemi akşama kadar bitirebilecektim. Hayatı o anda daha güzel bulmaya başlamıştım. Başımdan savmak için hızlı hızlı adamın yanına gittim. ''Buyurun'' dedim. ''Önce bana başvurmanız beni sevindiriyor.'' Adam parayı aldı, bakışlarıyla beni inceliyordu. Durmuş ne diye bakıyordu böyle? İçimde onun Bilhassa pantolonumun diz kapağını incelediği hissi uyandı. Bu yüzsüzlük yordu beni. Yoksa bu serseri beni göründüğüm kadar fakir mi sanıyordu? On kronluk bir makale yazmaya hemen hemen başlamış değil miydim? Hem ilerisi için korktuğum da yoktu. Dövülecek nice demirlerim vardı ocakta. Böyle aydınlık bir günde bir bahşişi gözden çıkarmışsam bu yaban herife de ne oluyordu sanki? Adamın bakışlarına içerlemiştim. Ayrılmadan önce ona bir ders vermek istedim. Omuz silkerek dedim ki, ''Azizim, çirkin bir huyunuz var. Size bir kron verdiler mi? Aval aval insanın dizlerine bakıyorsunuz.'' Başı duvara doğru geriye sarktı. Ağza açık kaldı. Dilenci alnı gerisinde kafası işliyor, besbelli kendisiyle şu veya bu şekilde alay etmek istediğimi düşünüyordu. Parayı geri uzattı. ''Ayağımı hızla yere vurdum. Para sende kalsın.'' Diye bastı mazarı. Bunca zahmete boşuna mı katlandığımı sanıyordu. Öyle veya böyle. Neticede ben bu kronu ona borçluydum belki de. Ne yapayım? Huy, eski bir borcumu hatırlamıştım. Karşımdaki namuslu bir adamdı. Parmak uçlarına kadar dürüst bir adam. Aslında onundu bu para. Teşekkür mü? Ne münasebet. Bir zevktir benim için. Hoşça kal. Yürüdüm gittim. Bu ayakların ikrisli karın ağrısını başımdan def etmiştim nihayet. Artık rahat edebilirdim. Pilistradiden geçip aşağıya indim. Bir bakkal dükkanı önünde durdum. Yiyecek doluydu vitrin. İçeri gelip yol için yanıma biraz bir şeyler almaya karar verdim. ''Az peynir, bir de franjela'' deyip yarım kronumu tezgahın üzerine bıraktım. Yüzüme bakmadan alaycı bir sesle ''Peynir, Francela, ''Hepsi bununla mı?'' diye sordu kadın. ''Evet, elli öreyle.'' cevabını verdim yılmadan. Alacağımı aldım. Yaşlı, tombul kadına gayet kibar, ''Hoşça kalın.'' dedim. Hemen sarayın bulunduğu tepeye tırmanıp parka girdim. Kendime boş bir kanepe bulup, açlığım deşilmiş, azığımı yemeye koyuldum. Hoşuma gitti. Çoktandır böyle iyi bir gıda aldığım yoktu benim. Gitgide, uzun ağlayışlardan sonra duyulan o tok ferahlığı duydum içimde. Cesaretim kuvvetleniyor, üstelik herkesin bulabileceği, tarih kitaplarından pekala çıkarabileceği, gelecekte suçlar gibi basit ve beylik bir konuda bir makale yazmayı artık azımsıyordum. Kendimi daha büyük çalışmalara kudretli hissediyor, zorlukları yenebileceğime güveniyordum. Felsefi bilgi üzerine üç bölümlük bir inceleme yazısı yazmaya karar verdim. Kant'ın sofizmlerinden bazılarını feci şekilde hırpalamak fırsatını da kaçırmayacaktım tabii. Kağıtlarımı çıkarıp da işe girişmek isteyince kurşun kalemimin yanında olmadığını gördüm. Rehincide de unutmuştum. Kalem yelek cebimde kalmıştı. Hay Allah! Her işim ne de ters gidiyordu. Bir iki küfür savurdum. Kanepeden kalkıp yollarda gezinmeye başladım. Sessizdi her taraf. Ta ileride, kraliçenin köşkünün orada... Birkaç dadı, arabalarını sürüyorlar, başkaca kimsecikler görünmüyordu. Öfkeden kuduruyordum için için. Bir çılgın gibi kanepenin önünde bir gidip bir geliyordum. Her bakımdan işlerimin aksi gitmesine garip. Üç bölümlük bir makale, bu kadar basit bir şey yüzünden kalıyordu işte. Cebimde on örelik bir kurşun kalem olmayış yüzünden. Şimdi tekrar Pilistrae diye gitsem de kalem mi istesem, Gezintiye çıkanlar farkı doldurmadan önce yazımın önemli bir kısmını bitirecek kadar vaktim olurdu yine de. Felsefi bilgi üzerine böyle bir makaleye bağlı pek de çok şey vardı. Belki de birçok insanların saadeti bu makaleye bağlıydı. Kimseler bilemezdi bunu. Kendi kendime, ''Bu yazının ola ki gençlere yardımı dokunur.'' dedim. İnsaflı düşününce kanta yüklenmek istemiyordum. Bu kısımda hileye sapabilir, Zaman ve mekan meselesine gelince pek farkına varılmaz şekilde fikir değiştirebilirdim, olup biterdi. Fakat Renan'dan yana çıkmak istemiyordum. Eski köy papazı Renan'dan yana. Ne olursa olsun mutlaka birkaç sütunluk bir makale yazmak gerekiyordu. Ödenmemiş kira, sabahları merdivende karşılaştıkça ev sahibi kadının uzun uzun bakışları gün boyu bana azap veriyor, karanlık düşüncelerden uzak, ferah saatlerimde bile peşimi bırakmıyordu. Saray tepesinden aşağı inmiş yürüyordum. Önüm sıra giden iki genç kadın gördüm. Yanlarından geçerken birisinin koluna süründüm. Başımı kaldırıp baktım. Dolgun ama renksizceydi yüzü. Birden kızarıveren bu yüz, garip bir güzelliğe büründü. Neden kızarmıştı bilmiyorum. Belki yoldan geçenlerin birisinden duyduğu bir söz yüzünden. Belki de sadece aklına bir şey gelmişti de onun için. Koluna dokundum diye mi yoksa? Kabarık göğsü bir iki kere hızlı hızlı inip kalktı. Şemsiyesinin sapını kuvvetlice sıkıyordu eli. Nesi vardı? Durdum, yol verdim. Onlar yine önüme geçtiler. Yürüyemez olmuştum. Hadise tuhafıma gitmişti. Heyecanlıydım. Kurşun kalemi yüzünden içerliyordum kendime. Aç mideme indirdiğim yiyecek beni şiddetle uyarmıştı. Birdenbire aklıma esti. Düşüncelerimin yönü acayip bir şekilde değişiverdi. Kendimi garip bir kaprise kaptırarak, bu kadınları korkutmak, peşlerine takılmak, ne yapıp yapıp onları kızdırmak istedim. Arkalarından yetiştim, yanlarından geçtim. Sonra ansızın geri dönüp yakından görmek için deminki kadınla yüz yüze geldim. Durup gözlerine diktim gözlerimi. Hemen oracıkta evvelce hiç duymadığım bir isim uydurdum kafamda. Ahengi akıcı ve sinirli bir isim. ''Yilaj Genç kadın az daha yaklaşınca doğruldum. İnandırıcı bir sesle, ''Kitabınızı düşürdünüz matmazel.'' dedim. Bunu söylerken kalbimin çarptığını duydum. Yanındaki arkadaşına, ''Ne kitabı?'' diye sordu, yürüdü. Şirretli ele almıştım, peşlerine düştüm. Hareketimin pek budalaca olduğunu o anda gayet iyi biliyordum. Ama önlemek elimden gelmiyordu. Karma karışık zihnim bana en çılgınca ilhamları veriyor, ben de sırasıyla hepsine boyun eğiyordum. Bu dalalığımı kendime ne kadar hatırlatırsam hatırlatayım, genç kadının peşinde en salakça mimikleri yapmaktan, kaş göz oynatmaktan yine de geri kalmıyordum. Yanından önüne geçerken birkaç kare hızlı hızlı öksürdüm. Arada hep birkaç adım mesafe bırakarak, onun sıra çok yavaş yürüyor, bakışlarını sırtımda hissediyor. Onu taciz etmekten duyduğum utançla elimde olmadan küçülüyordum. Gitgide içimde, buralardan uzaklarda, başka yerlerde olduğum hissi böyle tuhaf bir idrak yer etti. Belli belirsiz bir duygu bana, şu kaldırım taşları üzerinde yürüyen, sinip küçülen kimsenin ben olmadığımı söylüyordu. Birkaç dakika sonra genç kadın paşa kitabevi önünde bulunuyordu. Ben ilk vitrinin önünde durmuştum. Yanımdan geçerken yolunu kestim. ''Tekrarladım. Kitabınızı düşürdünüz, matmazel.'' ''Yoo, ne kitabı?'' dedi, ürkmüş bir vaziyette. ''Söylediği hangi kitap, sen anladın mı?'' Ve genç kadın durdu. Şaşkınlığı beni müthiş keyiflendiriyor, gözlerindeki aciz ifade beni büyülüyordu. Benim ufak ve üzgün seslenişimdeki manayı kavrayamazdı o. Yanında kitap falan yoktu. Bir kitabın tek yaprağı bile yoktu.'' Ama yine de ceplerine bakındı. Tekrar tekrar ellerine baktı. Başını çevirip arkasına, geldiği yola baktı. Küçük, alıngan beyni benim hangi kitaptan bahsettiğimi bulmak için alabildiğine işliyordu. Yüzü renk değiştiriyor, ifadeden ifadeye geçiyordu. Soluduğu duyuluyordu. Elbisesindeki düğmeler bile korkudan fal taşı gibi açılmış bir dizi göz halinde göründü gözüme. Aa, ''Bırak şunu'' dedi arkadaşı ve genç kadını kolundan çekti. ''Baksana, adam sarhoş. O anda kendimi ne kadar yadırgarsam yadırgıyayım, göze görünmeyen tesirlerin istediği kadar esiri bulunayım, etrafımda olup bitenleri pekala fark ediyordum.'' Kahverengi iri bir köpek karşı kaldırıma sıçradı, binalardan yana koştu. Aşağıya doğru, Tivoli istikametinde uzaklaştı. Nikel pirinç karışımı, ensiz bir tasma vardı boynunda. İleride sokak üstünde bir binanın ilk katında bir pencere açıldı. Kolları sıvalı bir kız, uzamış dış camları silmeye koyuldu. Dikkatinden hiçbir şey kaçmıyordu. Açık ve uyanıktı zihnim. Her şey dört yanıma ansızın keskin bir ışık yayılmış gibi, parıltılı bir berraklıkla üzerime boşalıyordu. Önümdeki hanımların şapkalarında birer mavi kuş tüyü vardı.'' Boyunlarında ekose ipek kurdeleler. Kardeştiler galiba. Bir sokağa saptılar. Sislerin müzik mağazası önünde durup konuştular. Ben de durmuştum. Sonra döndüler. Önceki yollarında yürümeye başladılar. Yine önümden geçtiler. Üniversite caddesinin köşesinden kıvrılıp doğruca yukarıya, Sankolaf meydanına yöneldiler. Bütün bu zaman zarfında ben onları yılmadan adım adım takip ediyordum. Bir defasında başlarını çevirdiler, hem korku hem de merak içinde bana baktılar. Ne tavırlarında bir kızgınlık gördüm, ne de kaşlarında çatıklık. Sırnaşıklığıma karşı gösterdikleri bu sabır beni fena halde utandırdı. Önüme baktım. Onları artık daha fazla taciz etmek istemedim. Bir minnet hissiyle sadece gözlerimle takip etmek, bir yere gidip gözden kayboluncaya kadar peşlerinden bakmak istedim. İki numaralı evin önünde üç katlı büyük bir ev, başlarını bir daha çevirdiler, sonra eve girdiler. Fıskiyeli havuzun yanındaki sokak fenerine dayandım. Merdivenleri tırmanan ayak seslerine kulak verdim. Sesler ilk katta kesildi. Işıktan çekildim. Eve, yukarı baktım. Birden garip bir şey oldu. Yukarıda perdeler kımıldadı. Az sonra bir pencere açıldı. Bir baş dışarı baktı. Bakışları bir tuhaf iki göz üzerime çevrildi. ''Yilajali'' dedim hafifçe ve kızardığımı hissettim. Niçin imdat istemiyordu? Niçin saksılardan birini itip başıma düşürmüyor yahut aşağıya birisini yollayıp beni kovdurmuyordu? Durmuş, kımıldamadan, göz göze bakıştık. Bir dakika sürdü bu. Pencereyle sokak arasında düşünceler mekik dokuyor ama tek söz söylenmiyordu. Sonra geri döndü. Beynimde bir ürperti, ince bir titreme oldu. Bir omuz gördüm. Döndü. Bir sırt gördüm. Odanın içinde gözden silindi. Pencereden bu usulca ayrılış, omzun kımıldanışındaki bu ifade bana verilen bir selamdı sanki. Bunun gizli bir selam olduğunu anlamıştım. Kendimi o anda pek mutlu hissettim. Sonra geri dönüp sokağın aşağısına yürüdüm. Ardıma bakmaya cesaret edemiyor, onun tekrar pencereye gelip gelmediğini bilmiyor, bunu düşündükçe de sinirleniyor, tedirgin oluyordum. O ihtimal şu anda pencerenin önünde noktası noktasına hareketlerimi takip ediyor, böyle arkadan gözetlendiğini bilmekse insanı çileden çıkarıyordu. Elimden geldiği kadar dik yürümeye çalışıyordum. Bacaklarımda seyirtiler başlamıştı. Kasten güzelleştirmek istediğim yürüyüşüm sallantılı oluyordu. Sakin, kayıtsız görünmek için gelişi güzel, Kollarımı sallıyor, yola tükürüyor, burnumu havaya kaldırıyordum. Ama hiçbiri çare etmiyordu. Peşimi bırakmayan gözleri hep ensemde hissediyor, Vücudumdan soğuk ürpertilerin geçtiğini duyuyordum. Nihayet bir yan sokağa saparak kendimi kurtardım. Buradan Pleistra'yı de yolunu tuttum. Kurşun kalemimi almaya gidiyordum. Kalemi geri almam kolay oldu. Adam yeleği getirdi. Bütün ceplerine bir kere bakmamı rica etti. Birkaç rehin makbuzu daha bulup yanıma aldım. Gösterdiği lütuftan dolayı nazik adama teşekkür ettim. Ona karşı gittikçe artan bir yakınlık duyuyor, onun hakkımda bilhassa iyi bir kanaat edinmesini istiyor, o anda buna fazla kıymet veriyordum. Kapıya yönelmişken sanki bir şey unutmuşum gibi yine geri döndüm. Ona durumu açıklamak boynumun borcuydu sanki. Dikkatini çekmek için bir şarkı mırıldanmaya başladım. Sonra kalemi elime alıp havaya kaldırdım. ''Rastgele bir kalem için bu kadar yolu yürümek aklıma bile gelmez.'' dedim. ''Ama kalem bu olunca iş değişir. Bu başka. Değersiz bir şey gerçi. Fakat benim şu yeryüzündeki mevkiimi aşağı yukarı bu kalem sağladı. Hayattaki yerimi ben adeta ona borçluyum.'' Bu kadar söyledim. Adam tezgahın ta yanına geldi. Ya dedi. Hayretle yüzüme baktı. Soğuk kanlılıkla devam ettim. Felsefi bilgi üzerine üç ciltlik eserimi ben bu kalemle yazdım. Bu kitaptan bahsedildiğiniz siz hiç duydunuz mu? Adam, bu ismi, bu başlığı duymuş gibiydi. Evet, dedim. İşte onu ben yazdım. Şu halde bir kurşun kalemi artığını, şu ufacık parçayı geri almak isteyişime hayret etmemelisiniz. Bence çok kıymetlidir o. Bir küçük insan gibidir benim için. ''Lütfunuza candan teşekkür ederim. Bu iyiliğinizi unutmayacağım. Hayır, hayır, cidden unutmayacağım. Mert olan sözünde durur. Böyleyim ben. Siz buna layıksınız. Hoşçakalın.'' Ardından kapıya yürüdüm. Nazik adam gidiyorum diye yerlere kadar eğilip iki kere selam verdi bana. ''Tekrar döndüm. Hoşça kalın dedim. Merdivende bir kadıncağıza rastladım. Elinde bir valiz vardı. Öylesine çalımlıydı ki bana yol vermek için korkup kenara çekildi. Elim kendiliğinden cebime gitti. Bir şey vermek istedim. Cebimin boş olduğunu görünce boynumu kırdım. Başım önümde, yanından geçip gittim. Az sonra onun da rehincinin kapısını vurduğunu duydum. Kapıda tel örgü vardı. Bir ayak bileği deyince telin çıkardığı hafif tıkırtıyı işittim o anda. Güneydeydi güneş. Saatte aşağı yukarı 12. On iki. Şehir ayaklanmaya başlamıştı. Gezinti vakti yaklaşıyor, selamlaşan, gülüşen halk, Kariyohan Caddesi'nde o yana bu yana gidiyordu. Kollarımı gövdeme yapıştırıp küçüldüm. Üniversite yanında bir köşeyi tutmuş, gelip geçeni seyreden birkaç tanıdığın önünden gizlice sıvıştım. Düşüncelere dalmış, saray tepesine gidiyordum. Hafif ve keyifli bir sarışınlar başlarını sallıyor, hayatın içinde bir balo salonunda gibi salınıyorlardı. Bu gözlerin hiçbirinde kaygı yoktu, omuzların hiçbirinde yük. Bu şen gönüllerde belki tek üzüntü, belki tek gizli kahır yoktu. Ve ben genç ve çiçeği burnunda bu insanlarla yan yana yürüyordum. Saadetin ne olduğunu çoktan unutmuş, içimde bu düşünceyi okşayıp korkunç bir haksızlığa uğradığım sonucuna varıyordum. Şu son ayların bu acayip zulmü neydi bana karşı? Eski salim kafamı bulamıyordum artık. Her zaman, her yerde en tuhaf azapları ben çekiyordum. Hayallerime işleyen, kuvvetlerimi darmadağın eden ufak tefek manasız tesadüflerin, sefil teferruatın baskınına uğramaksızın bir başıma ne bir park kanepesinde oturabiliyor ne de bir tarafa gidebiliyordum. Yanımdan geçen bir köpek, bir beyin yakasına takılı sarı bir gül, düşüncelerimdeki ahengi bozuyor, beni uzun zaman meşgul ediyordu. Neyim eksikti benim? Tanrı beni mi göstermişti? Neden bir başkasını değil de beni? İlle gösterilecekse, niçin Güney Amerika'daki bir adam gösterilmiyordu? İşi kurcalayıp derin düşündüm mü, aklım karışıyor. Kaderin cilvesine mihenk ve tecelli taşı olarak neden benim seçildiğimi bir türlü anlayamıyordum. Beni bulmak için bütün bir dünyayı atlayıp geçmek çok garip bir usuldü doğrusu. Eski kitaplar satan paşa, Sevkiyatçı Henrich'ın da ne güne duruyordu. Yürüyor, bu meseleyi düşünüyor, gerisini getiremiyordum. Boş bir kanepe görüp oturduktan sonra da bu mesele zihnimi kurcalayıp başka şeyler düşünmeme engel olmaya devam etti. Aksiliklerin başladığı o Mayıs gününden beri kendimde gitgide artan bir dermansızlık hissediyordum. Kendimi istediğim gibi çekip çeviremeyecek kadar bitkindim adeta. Ufak ve zararlı bir sürü hayvan içime dolmuş beni oyup boşaltmıştı. Ayağa kalkıp kanepenin önünde gezinmeye başladım. Olanca varlığım o anda ıstırabın son demlerini taşıyordu. Kollarımda bile ağrılar hissediyor, Kollarımı her zamanki gibi tutmak bana dayanılmaz acılar veriyordu. Son defa yediklerimin ağırlığı beni şiddetle rahatsız ediyordu. Tıka basa yemiştim, Sinirliydim. Sağa sola bakınmadan gezinip duruyordum. Çevremdeki insanlar geliyor, gölgeler gibi önümden kayıp gidiyorlardı. Derken benim kanepeye birkaç erkek oturdu. Sigaralarını yakıp yüksek sesle konuşmaya başladılar. Tepem attı, çıkışmak istedim ama geri dönüp parkın öte ucuna gittim. Bir başka kanepe bulup oturdum. Uzunca zaman aç kalsam, beynim azar azar dışarı akıyor, kafamın içi boşalıyordu sanki. Bunu açıkça hissetmiştim. Başım hafifliyor... Yok oluyor ve ben onun ağırlığını omuzlarımda artık duymuyordum. Birisine bakacak olsam gözlerimin alabildiğine açıldığı hissi beliriyordu içimde. Kanepede oturmuş bütün bunları düşünüyor, sürüp giden eziyetler yüzünden gittikçe daha çok hırslanıyordum. Sessizce kendi kendime konuştum. Alaycı bir tavırla başımı omzuma dayadım. Ne diye tasa çekiyordum sanki? Ne tıkınacağımı, ne içeceğimi? Fani vücut dedikleri bu rezil solucan torbasını hangi çullara bürüyeceğimi düşünerek. Talebeler korusundan doğru rüzgar kulağıma müzik sesleri getiriyordu. Saat ikiyi geçiyordu şu halde. Kağıtlarımı çıkardım. Biraz bir şeyler yazayım diyordum. Cebimden berber karnesi düştü. Açıp içindeki yaprakları saydım. Altı yaprak vardı daha. Çok şükür dedim gayri ihtiyari. Daha birkaç hafta tıraş olabilir... İnsan yüzüne çıkabilirim. Henüz sahibi olduğum bu küçük servetten ötürü içimde bir bahtiyarlık hissettim. Yapraklarını dikkatle düzleyip karneyi cebime yerleştirdim. Fakat yazamıyordum bir türlü. Birkaç satırdan sonra ilham kesilmişti. Aklım başka taraflardaydı. Belli bir noktaya toplayamıyordum düşüncemi. Her şey bana tesir ediyor, dikkatimi dağıtıyor. Gördüğüm her şey bende yeni izlenimler veriyordu. Kağıda sinekler, sivri sinekler konuyor, beni rahatsız ediyorlardı. Uzaklaştırmak için üzerlerine üflüyor, daha daha kuvvetle öflüyor ama bir başarı elde edemiyordum. Küçük canavarlar kıç üstü çöküyor, ağırlaşıyor, dayatıyorlar, incecik bacakları yamuklaşıyordu. Yerlerinden kımıldatmak mümkün olmuyordu. Tutunmak için muhakkak bir şey buluyorlar, Tabanlarım ya bir virgüle ya da kağıttaki bir pürüze dayıyor, bozulmayı imkansız bir sessizlik içinde öylece duruyor, neden sonra canları isteyince kalkıp gidiyorlardı. Bu küçük canavarlar uzun zaman beni işgal etmekten bıkmadılar. Bacak bacak üstüne atıp bir hayli onları seyrettim. Birdenbire parkın ilerisinde bir veya iki klanet sesi tiz perdeden yükseldi. Düşüncelerime yeni bir hız verdi. Makalemi hazırlayamadığımdan dolayı sıkıntılı kağıtlarımı tekrar cebime soktum. Kanepede arkama yaslandım. O anda zihnim öyle acıktı ki, hiç yorulmadan en ince şeyleri düşünebilirdim. Arkama yaslanmış durumda, bakışlarımı göğsümden, bacaklarımdan aşağı kaydırırken, kalbimin her atışında ayağımın seyirdiğini fark ettim. Az doğruldum. Ayaklarıma baktım. O kısa zaman içinde, Evvelce hiç hissetmediğim fantastik ve yabancı bir ruh hali yaşadım. Sinirlerimde ince ve harikulade bir ürperme oldu sanki. Bakışlarımı kunduralarım üzerinde gezdirince bir tanıdığa rastlamış yahut da benliğimin kopmuş bir parçasını tekrar ele geçirmiş gibi oldum. Tanımanın verdiği hisle ürperdi duygularım. Gözlerim yaşardı. Kunduralarımı içime işleyen hafif uğultulu bir ahenk gibi hissettim. ''Dermansızlık'' diye çıkıştım kendime. Yumruklarımı sıkıp ''Dermansızlık'' dedim. Bu gülünç duygular için ''Aptalsın'' dedim kendi kendime. Şuurlu bir şekilde alay ettim kendimle. Çok acı ve mantıklı konuştum. Gözyaşlarımı tutmak için sımsıkı yumdum gözlerimi. Sanki evvelce ayakkabılarımı hiç görmemişim gibi, şimdi onlarla meşgul oluyor, görüşlerini inceliyor... Ayaklarımı kımıldatınca aldıkları şekillere, biçimlerine, yıpranmış üstlerine bakıyorum. Onlara bir ifade, bir fizyonomi veren şeylerin kıvrımları, beyaz dikişleri olduğunu keşfettim. Kendi benliğimden bu ayakkabılara bir şeyler geçmişti. Bu ayakkabılar bende benliğime üflenen bir soluk tesiri veriyordu. Benim nefes alan bir parçamdılar. Oturduğum yerde uzun zaman, belki tam bir saat bu hayallerle oyalandım. Kısa boylu, yaşlı bir adam geldi. Kanepemin öbür başına oturdu. Yerleşirken tekrar tekrar derinden nefes aldı. Ya, ya, ya, işte böyle, dedi. Adamın sesini duyar duymaz kafamda sanki bir rüzgar esti. Kunduraları kundura olarak bıraktım. Daha demin yaşadığım karışık ruh hali, bana çok uzaklarda kalmış bir zamana alt gibi göründü. O hal belki bir, Belki iki sene önce yaşanmıştı da yavaş yavaş hafızamdan silinmeye başlıyordu. İhtiyara bakmak için gerimden doğruldum. Bu adamcağızdan bana neydi? Hiç. Öyle ya. Bana ne? Yalnız elinde bir gazete vardı. İlan kısmı görünen eski bir gazete. Gazeteye bir şey sarılmışa benziyordu. Merak etmiştim. Gözlerimi gazeteden ayıramıyordum. Çılgınca bir düşünceye kapılmıştım. Bambaşka bir gazete olabilirdi bu. Benzeri bir daha bulunmaz bir gazete. Merakım artıyordu. Kanepede sağa sola kıpırdamaya başlamıştım. Vesikalar vardı bu gazetede. Bir arşivden çalınmış tehlikeli evrak vardı. Hayalimde gizli bir anlaşma, bir suikast canlanıyordu. Hayalimde gizli bir anlaşma, bir suikast canlanıyordu. Adam sessiz oturmuş, düşünüyordu. Hem gazetesini niçin herkes gibi başlığı dışarıda taşımıyor, bu sinsiliği neden icap ediyordu? Paketin elden bırakacağı benzemiyordu. Ne pahasına olursa olsun bırakmayacaktı. Kendi cebine bile emniyeti yoktu belki de. Bu işte bir bit yeniği olduğuna hayatıma bahse girebilirdim. Havaya baktım. Bu esrarengiz duruma nüfuz etmenin imkansızlığı merakımdan beni şaşkına çeviriyordu. Bir konuşma zemini hazırlamak üzere ceplerimi karıştırıp adama verebileceğim bir şey aradım. Elime berber karnesi geçti ama karneyi tekrar cebime koydum. Ansızın alabildiğine kabalaşmak geldi aklıma. Boş göğüs cebime vurdum elimi. ''Size bir sigara takdim edebilir miyim?'' dedim. Teşekkür etti. Sigara içmiyordu. Gözlerini korumak için sigarayı bırakmıştı. Gözleri gayet az görüyordu. Fakat pek çok teşekkür etti. ''Gözleriniz bozulalı çok oldu mu? Belki okuyamıyorsunuz da artık. Gazetede okuyamıyor musunuz?'' ''Maalesef, gazete bile okuyamıyorum.'' Adam başını çevirip bana baktı. Hasta gözlerin ikisinde de ince birer perde vardı. Bu zarlar gözlere bir cam görünüşü vermiştiler. Beyaz beyaz bakıyor, insana tiksinti veriyordu. ''Yabancı mısınız?'' dedi. ''Evet, elinizdeki gazetenin ismini de okuyamıyor musunuz?'' ''Güç bela, yabancı olduğunuzu sesinizden hemen anladım zaten.'' Sesiniz belli ediyor. Bu kâfi, Kulaklarım iyi işitir. Geceleri herkes uyurken bitişik odadakilerin nefes aldıklarını duyabilirim. Şey, ne diyecektim? Nerede oturuyorsunuz? Bir anda kafamda bir yalan hazırlanıvermişti. Bir kastım, bir maksadım olmaksızın istemeyerek yalan söyledim. Sankolaf meydanında iki numarada. Sahi mi? Adam... Sankolaf meydanını karış karış biliyordu. Fıskıyeli havuz vardı, birkaç sokak feneri, üç dört ağaç, hepsini hatırlıyordu. ''Kaç numara?'' dediniz. Bu bahsi kapatmak istedim. Aklım fikrim gazetede. Bu sabit fikirle dürtülerek ayağa kalktım. Ne olursa olsun bu sırrın çözülmesi gerekiyordu. ''Peki, gazeteyi okuyamıyorsunuz da niçin? İki numara mı?'' dediniz. Huzursuzluğuma kulak asmayarak adam devam etti. Vaktiyle iki numarada oturanların hepsini tanırdım ben. Ev sahibinizin adı nedir? Adamdan kurtulmak için hemen bir isim uydurdum. Bu baş belasını susturmak için çarçabuk bulduğum bu ismi bir çırpıda söyleyiverdim. Happolati! Hapolati, Hapolati. Evet! diye tasdik etti. Bu zor ismin ek ecesini bile kaçırmamıştı. Hayretler içinde yüzüne baktım. Düşünceli bir tavırla pek de ciddi oturuyordu. Ben aklıma bir anda isi veren bu saçma sapan ismi daha söyler söylemez, adam duruma uymuş, bu ismi evvelden biliyormuş gibi davranmıştı. O ara paketini kanepeye koydu ve ben sinirlerimin olanca merakımla titrediğini hissettim. Gazetede birkaç yağ lekesi olduğunu gördüm. ''Ev sahibiniz gemici, değil mi?'' diye sordu. Sesinde alayın zerresi yoktu. Hatırladığıma göre gemici galiba. Gemici mi? Affedersiniz, sizin dediğiniz kardeşi olsa gerek. Appolati, Agenta. bu sözün bu bahsi kapatır sanmıştım. Ama adam ne desem kabul ediyordu. Yaman adammış diye duydum dedi kollayarak. Oh, bitirmiş diye cevap verdim. Halis iş adamı, komisyonculuğunu yapmadığı şey yok. ''Çine yaban mersini yollar, Rusya'dan kuş tüyü getirtir, deri, tomruk, mürekkep...'' <gülüyor> ''Vay canana? diye sözümü kesti ihtiyar. Müthiş keyifli. Enteresan olmaya başlamıştı. Durumu iyi idare ediyordum. Kafamda peş peşe yalanlar sıralanıyordu. Tekrar oturdum. Gazeteyi, esrarlı vesikaları unuttum. Coştum. Adamın sözünü kestim. Bu cücenin saflığı karşısında küstahlaşıyor, pervasızca yalanlar kıvuruyordum. Siz Hapolat'inin elektrikli dua kitabı icat ettiğini duydunuz mu? Nasıl? Elektrik mi? Elektrikli harfleri karanlıkta ışıl diyen bir kitap. Muazzam bir teşebbüs. Ortada milyonlarca kron dönüyor. Döküm evleri, mat bağlar faaliyette. Sağlam aylıklara bağlanmış sürü sürü teknisyen harıl harıl çalışıyor. Ben... 700 kişi diye duydum. He, ee, doğrudur dedi ihtiyar hafifçe. Başka bir şey demedi. Ne söylesem inanıyor yine de hayret etmiyordu. Bu beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Uydurduklarımla onu şaşkına çevireceğimi sanmıştım. Olmayacak birkaç balavra daha savurdum. Her şeyi göze almıştım. Hapolati'nin İran'da 9 sene hazırlık ettiğinden söz açtım. İran'da hazırlık etmek ne demektir bilir misiniz? diye sordum. Buradaki kraldan daha üstündür orada hazır. Padişah var ya padişah, işte bir padişah demektir aşağı yukarı. Fakat Appolati her şeyin üstesinden geldi. Hiçbir zaman tökezlenmedi. Daha sonra adama Appolati'nin kızı Yilijali'den bahsettim. Yilijali bir periydi, bir prensesdi. 300 cariyesi vardı. Sarı güller döşeli bir yatakta yatardı. Gördüğüm kızların en güzeliydi. Hayatımda daha önce, daha sonra bir benzerini gördümse ne olayım? Ya, demek o kadar güzeldi, dedi ihtiyar dalgın bir tavırla ve önüne baktı. Güzel de söz mü? Harikaydı. Bana seslendiği zaman sesi iplik iplik bir şarap gibi ta kalbime işlerdi. Elbette bir harika olacaktı. Siz yoksa onu bir tahsildar yahut bir itfaiyeci mi sanıyorsunuz? Göklerin sultanıydı o, bir masaldı. Hafif şaşırmış, ya dedi adam. Sakinliği canımı sıkıyordu. Bense kendi sesimden heyecanlanmış, tam bir ciddiyetle konuşuyordum. Çalınmış arşiv vesikaları, şu veya bu yabancı devletle anlaşma aklımda yoktu artık. Küçük, düz paket kanepenin üzerinde aramızda duruyor, Bense paketi muayene etmek, içinde ne olduğunu görmekten yana zerre kadar bir arzu duymuyordum. Ben kendi âlemime dalmıştım tamamen. Gözlerimin önünden acayip hayaller geçiyordu. Kan beynime vurmuştu. Kahkahayla güldüm. O anda adam gitmek ister gibi bir hareket yaptı. Üstünü başını düzeltti. Sözümü kabaca yarıda bıraktırmış olmamak için sordu. Bu, Hapbolati'nin pek çok malı mülkü varmış, doğru mu? Bu kör ve iğrenç ihtiyar, benim uydurduğum bir ismi nasıl olur da şehrin bakkal tabelalarında görülen beylik bir isimmiş gibi kullanabilirdi? Hiçbir harf üzerinde sürçmüyor, tek heceyi unutmuyordu. Bu isim onun zihninde yapışıp kalmış, bir anda dal budak salmıştı. İçerliyordum. Hiçbir şeye hayret etmeyen, her şeye inanan bu adama karşı içimde derin bir kin belirmeye başlamıştı. Dayatan bir sesle, ''Bu hususta hiçbir bilgim yok.'' diye karşılık verdim. ''Zerre kadar bilgim yok. Şurasını ilk ve son defa söyleyeyim ki, ismi Johan Arend Happolati'dir.'' Kullandığı ilk harflerden anlaşıldığına göre, adam gösterdiğim şiddete hayret etmiş, tekrarladı. ''Johan Arend Happolati.'' Sonra sustu. ''Karışını görmelisiniz.'' dedim çılgınca. Şişman mı şişman? Herhalde bilhassa şişman oluşuna inanmazsınız, değil mi? Ya inanın öyle bir adam. İhtiyar, yaptığım çıkışların hepsine sakin, uysal cevaplar veriyor, bir kusur işleyip de beni öfkelendirmekten çekiniyormuş gibi sözlerini tartarak söylüyordu. Yahu, oturmuşum da size palavra mı savuruyorum zannediyorsunuz, diye bağırdım hırsımdan. Siz, Happulati adında birisi olduğuna bile inanmıyorsunuz herhalde. Bu derece inatçı, bu derece fesat bir ihtiyar görmedim ben bu yaşıma kadar. Nedir bu sizin yaptığınız? Üstelik belki de benim yoksul bir zavallı olduğumu düşünüyorsunuz içinizden. Buraya kurulmuşum, cebimde sigara dolu bir tabaka bile yok. Öyle mi? Bana karşı takındığınız tavra alışık değilim ben. Bunu böylece biliniz. İster siz olun, isterse bir başkası, yemin ederim... ''Benim böyle bir muameleye tahammülüm yoktur. İnan olsun.'' Adam ayağa kalkmıştı. ağza açık, ses etmeden durdu. Boşanmamı sonuna kadar dinledi. Sonra kanepenin üstündeki paketini aldığı gibi gitti. Küçük küçük ihtiyar adımlarıyla koşarcasına uzaklaştı. Yerimde kaldım. Kayar gibi giden, git gide içeri çöküyormuş gibi görünen sırtına baktım. ''Bu izlenin bana nereden geldi bilmiyorum.'' Fakat içimde bir his bana ömrümde bunun kadar rezil, bunun kadar namussuz bir sırt görmediğimi söylüyordu. Yanımdayken bu herifi paylaşmış olduğuma hiç de pişman değildim. Gün batıyordu. Ağaç yapraklarında hafiften rüzgar hışırtıları başlamıştı. İleride gruplar halinde idman direkleri yanında oturan çocuk dadıları arabalarını sürüp gitmeye koyulmuşlardı. Sakin ve rahattım. Deminki heyecanım yatışmış, gevşemiştim. Üzerime bir uyuşukluk çökmüştü. Yediğim koca da artık beni pek rahatsız etmiyordu. Keyifle kanepede arkama yaslandım, gözlerimi yumdum. Uyku bastırıyor, hafiften dalıyordum. Esaslı bir uykuya gömülmek üzereydim ki park bekçisi omzuma dokundu. ''Burada uyuyamazsınız.'' dedi. ''Uyumuyorum.'' dedim. Hemen ayağa kalktım. Acınacak halim bir anda apaçık gözlerimin önünde canlandı. Bir şeyler yapmalı, bir çare bulmalıydım. İş aramam fayda vermemişti. götürdüğün tavsiyeler eskimiş, hiç tanınmayan kimselerden alınmış oldukları için tesirsiz kalmış, üstelik yaz boyu devamlı ret cevapları karşısında cesaretim kırılmıştı. Neyse. Kira müddeti geçiyor. İşte buna bir çare bulmam gerekiyordu. Gerisi bir müddet daha yüzüstü bırakılabilirdi. Tamamıyla kendiliğinden tekrar kaleme kağıda sarılmıştım. Bir makine gibi kağıdın her tarafına herhangi bir seneyi yazıyordum. Çağaltılı bir düşünce beni kavrayıverseydi de bana yazılması gerekeni yazdırsaydı. Eskiden olurdu bu. Cidden böyle saatlerim olmuştu. Hiç zahmetsiz uzun yazılar yazar, parlak bir başarı elde ederdim. Kanepede oturuyor, düzinelerce 1848 yazıyordum. Yanlamasına, uzunlamasına, her biçimde boyuna bu rakamı yazıyor, faydalanabileceğim bir ilham bekliyordum. Kafamda kırık kopuk düşünceler uçuşuyor, üzerime günün hassasiyeti, hüznü çöküyordu. Sonbahar gelmiş, her şeyi uyuşturmaya başlamıştı. Sinekler, böcekler ilk darbeyi yemişlerdi. Ağaçlarda, toprakta dayatan hayatın sesi duyuluyor, ölmemek için huzursuz işler, hışırtılar, uğultular duyuluyordu. Böcekler bir kere de hakım oluyor, sarı başlarını yosunlardan dışarı çıkarıyor, bacaklarını kaldırıyor, uzun antenleriyle önlerini yokluyor, sonra birdenbire yıkılıp sırt üstü devriliyor, karınları havaya dönüyordu. Her bitki kendi damgasıyla damgalanıyor. İlk soğukların ince ve işleyen soluğuyla buğulanıyordu. Saplar güneşe doğru sararmış katılamıyor. Dökülen yapraklar toprağın üstünde gezgin ipek böcekleri gibi hışırdıyorlardı. Sonbahar. Fanilik karnavalı ortasındaki mevsim. Güllerin kızartısı artık hastalıklıdır. Kansız toprağın üstünde harikulade ve aldatıcı bir pembelik. Uykunun eşiğindeki bu kainat ortasında kendimi ölüm yolcusu, hurda ezik bir hayvan gibi görüyordum. Korkuya kapılmış, ayağa kalkıp zorlu birkaç adım attım. Yumruklarımı sıkıp, hayır diye haykırdım. Buna bir son vermek lazım. Sonra yine oturdum. Yine kalemi aldım elime. Makaleye azimle girişmek istedim. Gözlerimin önünde ödenmemiş kira oldukça gevşemek neye yarardı? Düşüncelerim yavaş yavaş toplanmaya başladı. Dikkatimi kolluyordum. Yavaş ve temkinli herhangi bir yazıya giriş olabilecek birkaç sayfa yazdım. Bir yolculuk tasvirine, siyasi bir makaleye, uygun bulacağım herhangi bir yazıya bir başlangıç olabilirdi bu. Her türlü yazı için mükemmel bir başlangıç olabilirdi. Sonra, İşleyebileceğim belli bir konu aramaya başladım. Bir adam veya bir şey yönelebileceğim bir konu aradım. Hiçbirini bulamıyordum ki. Bu faydasız zorlayışlar kafamı yeniden karıştırdı. Beynimin tamamen durduğunu hissettim. Kafam boşalıvermişti. Omuzlarımda hafif ve boş duruyordu kafam. Beynimde açılan bu boşluğu bütün vücudumla hissettim. Tepeden tırnağa oyulmuştum sanki. Duyduğum acıdan, ''Ey Rabbim, Allah'ım'' Diye haykırdım. Bu feryadı başka bir şey eklemeden bir ağızda birkaç kere tekrarladım. Rüzgar yaprakları hışırdatıyor, bulutlar birikiyordu. Daha bir müddet oturdum. Dalgın, kağıtlarıma baktım. Sonra kağıtlarımı toplayıp yavaşça cebime yerleştirdim. Serinlik çıkmıştı. Yeleksizdim artık. Ceketimi boynuma kadar ilikleyip ellerimi cebime soktum. Sonra kalkıp gittim. Ah... Bir bu sefer olsun başarsaydım. Bir bu sefer. Ev sahibim kadın, bakışlarıyla tekrar tekrar paradan haber sormuştu. Ezilip büzülmüş, şaşkın bir selamla yanından sessizce sıvışmak zorunda kalmıştım. Bunu yapamazdım artık. Bir daha bu bakışlarla karşılaşacak olursam odamı terk edecektim. Durumu olduğu gibi anlatacaktım. Bu böyle uzun zaman sürüp gidemezdi. Parkın çıkış kapısına geldiğimde, Benden ürküp kaçmış ihtiyar cüceyi gördüm tekrar. Esrarengiz gazete paketini yanına açmış, içindeki yiyecekleri yiyordu. Birdenbire, gideyim şunun yanına, hareketimden ötürü özür dileyeyim, diye düşündüm. Ama yemek yiyiş tarzı beni bundan alıkoydu. Kırış kırış on tane pençe andıran ihtiyar parmakların yağlı ekmek dilimlerini kavruyışı insanı tiksindiriyordu. Öğürmek geldi içimden. Hiçbir şey demeden önünden geçtim. Beni tanımadı. Gözleri boynuz gibi kum, yüzüme dikilmişti. Hiçbir değişme olmadı yüz çizgilerinde. Yoluma devam ettim. Alışkanlıktan asılı gördüğüm her gazete önünde duruyor, boş yer ilanlarını inceliyordum. Kabul edebileceğim cinsten bir ilan görünce öyle sevindim ki, Grönlansler'de bir tüccar, akşamları birkaç saat defterlerini tutacak bir adam arıyordu. Ücret, ''Anlaşmaya göre. Tüccarın adresini aldım. Bu işe girebileyim diye için için Allah'a dua ettim. Bir başkasının isteyeceği paradan daha az mı isteyecektim? 50 öre bol bol yeterdi. Hatta 40 öre. Hepsi birdi. Olsun da. Eve gelince masamda ev sahibi kadının bir tezkeresini buldum. Ya kirayı vermemi ya da ilk fırsatta odadan çıkmamı rica ediyor, gücenmememi ihtiyacı olduğu için istediğini yazıyordu.'' Grönland yerde 31 numarada Tüccar Chris diye bir dilekçe yazdım. Zarfa koyup köşe başındaki posta kutusuna attım. Salıncak koltuğuma oturup karanlık gitgide koyulaşırken düşüncelere daldım. Kendimi suyun üstünde tutmak artık imkansızlaşmaya başlamıştı. Sabaha karşı çok erken uyandım. Gözlerimi açtığımda oldukça karanlıktı ortalık. Neden sonra alt kattaki dairede saatin beşi vurduğunu duydum. Tekrar uyumak istedim ama uyuyamadım. Kendime geliyor, uyanık yatıyor, bir şey düşünüyordum. Birdenbire bir tasvir yazışma, bir fıkraya gidebilir birkaç güzel cümle geldi aklıma. Görmediğim bir düşeş, çok hoş bir yazı piyangosuydu bu. Yattığım yerde bu kelimeleri tekrarladım. Mükemmel buldum. Az sonra bunların yanına yenileri eklendi. Birden uykum uyku kalmadı bende. Yataktan fırlayıp karyolanın arkasındaki masada duran kağıt kaleme sarıldım. İçimde bir damar kopmuştu sanki. Kelime kelimeyi takip ediyor, sözler mantıklı bir düzene giriyor, durumlar beliriyor, sahneler birikiyor, zihnimden hareketler, konuşmalar serpiliyor, gönlüm harikulade bir huzurla sarılıyordu. Büyülenmiş gibi habire yazıyor, bir an olsun aralık vermeden sayfanın birini doldurup ötekine geçiyordum. Düşünceler öyle ani geliyor, öyle gürül gürül akıyorlardı ki var kuvvetimle çalıştığım halde yeteri kadar hızlı yazamadığım için teferruatın çoğunu kaçırıyordum. İlhamın ardı arkası kesilmiyor, konuyla dolu yazdığım her kelime kendiliğinden doğuyordu. Bu mutlu esrarlı dakika uzadıkça uzuyordu. Dizlerimin üstünde yazılı 15-20 sayfa birikmişti ki nihayet durdum. Kalemi elimden bıraktım. Yazdıklarımın cidden bir kıymeti varsa kurtulmuştum. Yataktan fırlayıp giyindim. Ortalık aydınlamıyordu. Kapıdaki fenerler işletmesinin ilanını yarı yarıya seçebiliyordum. Pencere kenarı yazdıklarımı gösterecek kadar aydınlanmıştı şimdi. Derhal kağıtlarımı temize çekmeye koyuldum. Bu hayallerden garip ve koyu bir renk ve ışık buğusu yükseliyordu. Peş peşe güzel buluşlar karşısında şaşkın irkiliyor, şimdiye kadar okuduğum yazılar içinde en iyisinin bu olduğunu söylüyordum içimden. Keyfimden sarhoştum adeta. Sevincimden kurumlanıyor, yüce duygular içinde yüzüyordum. Yazdığım kağıtları elimle tarttım. Ortalama bir tahminle beş kron değer biçtim. Beş kronu fazla bulmak kimsenin aklından geçmezdi. Bu yazının bu fiyata kelepir olduğunu itiraf gerekirdi. İç değeri düşünülürse... Böyle orijinal bir yazıyı bedavaya kaptırmak niyetinde değildim. Benim bildiğim bu çeşit yazılar sokaklardan toplanmıyordu. On krona karar kıldım. Zamanla aydınlanmıştı o da. Kapıdan tarafa baktım. Kendimi zorlamadan ince iskelet arkileriyle Matmazel Annish'in kefen, tabut örtüsü, büyük kapı sağ kolda ilanını okuyabildim. Saat 7'yi çalalı bir hayli oluyordu. Kattım. Odanın ortasına dikildim. Etraflı düşününce, Madame Gönüş'ünün odadan çıkmamın isteyişi işime de geliyordu hani. Bu oda hiç de bana göre değildi aslında. Pencerelerde basit yeşil perdeler asılıydı. gardrop yerine duvarlara acayip çiviler çakılmıştı. Köşedeki fakir harcı salıncak koltuk, bir koltuk bozuntusuydu sadece. Ona baktıkça insanın gülmekten kırılacağı geliyordu. Yetişkin bir adam için alçaktı bir kere, sonra dardı. Oturanın kalkabilmesi için bir çizme çekeceğine ihtiyacı vardı adeta. Aslında bu oda fikir işleriyle uğraşanlara göre yapılmamıştı. Artık bu odada kalmak istemiyordum. Ne olursa olsun kalmak istemiyordum. Bu kadar zaman ses çıkarmamış, sabretmiş bu izbeye katlanmıştım. Ümit ve memnunlukla, kibirli, hep ikide bir cebimden çıkarıp okuduğum orijinal yazımın tesirinde bu işin derhal bir çaresine bakmak, buradan taşınmak istiyordum. İçinde birkaç temiz yakayla ekmeğimi sardığım, buruşuk bir gazete kağıdı bulunan paketimi aldım. Battaniyemi dürüp katladım. Yedek beyaz kağıtlarımı cebime koydum. Hiçbir şey bırakmadığıma emin olabilmek için köşe bucağı araştırdım. Bir şey bulamayınca pencereye gidip sokağa baktım. Kapalı ve nemliydi gökyüzü. Yanlış demirci dükkanında kimseler görünmüyordu. Altta, avluda, duvardan duvara gerili çamaşır ipi ıslaklıktan gerginleşmişti. Bütün bunları öteden beri biliyordum. Bildiğim için pencereden çekildim. Battaniyemi koltuğuma sıkıştırıp, fenerler işletmesinin ilanı önünde bir reverans yaptım. Matmazel anlışının kefenleri önünde eğildim. Kapıyı açtım. Birden ev sahibim kadını hatırladım. Taşındığımdan haberi olmalıydı. Kiracısının dürüst bir insan olduğunu anlamalıydı. Odada birkaç gün fazla kaldığım için kendisine yazıyla teşekkür etmek istedim. Artık işin feraha çıkmış olması beni öylesine mutlu ediyordu ki ev sahibime birkaç gün sonra uğrayıp beş kron vermeyi bile vaat ettim. Evinde ne efendi bir insan barındırmış olduğunu ona fazlasıyla göstermek istiyordum. Yazdığım tezkereyi masaya bıraktım. Tekrar kapıda durdum, geri döndüm. Artık selamete ermiş olmamın sevinci beni coşturuyor, Tanrı'ya ve bütün dünyaya karşı minnettar ediyordu. Karyolanın önünde diz çöktüm. Bu sabah vakti bana karşı gösterdiği keremi için Allah'a yüksek sesle hamd ettim. Biliyordum, demin yaşayıp kağıtlara geçirdiğim ilham cezbesi ruhumda harikulade bir gökyüzünün eseriydi. Dünkü feryatlarıma bir cevaptı. Bilmez olur muydum? İşte Tanrı, işte diye seslendim kendime. Kendi sesimden coşup ağladım. Arada duruyor, merdivenlerde kimse olup olmadığına kulak veriyordum. Nihayet kalkıp gittim. Bütün katları hiç gürültü etmeden indim. Kimselere görünmeden kapıyı buldum. Sabah saatlerinde yağmış yağmurdan pırıl pırıldı sokaklar. Gökyüzü şehrin üzerine abanmıştı. Tek güneş ışığı görülmüyordu. Saat kaçtı acaba? Her zamanki gibi belediyeden tarafa yürümeye başladım. Saatin sekiz buçuk olduğunu gördüm. Birkaç saatim daha vardı Şu halde ondan Hatta on birden önce Yazı işleri müdürüne gitmem boşuna olurdu Bir müddet dolaşmam Bu arada biraz kahvaltı edebilmenin Çarelerini araştırmam gerekiyordu Bugün de aç aç yatacağım Korkusu yoktu artık Hamdolsun geçmişti o günler Gerilerde kalmış bir debirdi o Korkunç bir rüyaydı Bundan böyle işler düzeliyordu Yeşil battaniye o ara Canımı sıkmaya başlamıştı ''Herkeslerin önüne böyle bir yükle çıkamazdım ya, benim için neler düşünmezlerdi.'' Yürüyor, sonra almak üzere şimdilik bu battaniyeyi nereye bırakabileceğimi düşünüyordum. Aklıma, sembe götürüp kağıda sardırmak geldi. Hiç değilse görünüşü bir biçime girer, o zaman taşınması da ayıp olmazdı. Dükkana girip kalfalardan birine dileğimi söyledim. Önce battaniyeye, sonra yüzüme baktı. Battaniyeyi alırken bana öyle geldi ki, Köşümser gibi omuzlarını kıpırdattı. Onuruma dokundu bu benim. Hey, biraz dikkatli olunuz, dedim yüksek sesle. İçinde çok kıymetli iki vazo var. Paket İzmir'e gidecek. Bu işe yaradı. Mükemmel işe yaradı. Adam her hareketiyle battaniyenin içinde kıymetli eşya bulunduğunu hemen anlamadığından ötürü özür diliyordu. Paketlemeyi bitirince, yardımından dolayı kendisine... Daha önce de İzmir'e pek çok kıymetli eşya yollamış birisi gibi teşekkür ettim. Gidiyordum, geldi, kapıyı bile açtı. Stortov halkın arasına karışmış dolaşıyor, en çok saksılarda çiçek satan kadınların yakınında oyalanıyordum. Nemli sabahta kan kırmızı ışıldayan ağır, kırmızı güller beni tahrik ediyor, ayartıyor, artıyor, içlerinden bir tanesini çalmaya iteliyordu. Sırf mümkün olduğu kadar yakınlarında olabilmek için fiyatlarını sordum. Param artarsa alacaktım, ne olursa olsun. Şundan bundan kısar, paramı yine denk getirebilirdim. Saat on oldu. Gazeteye, yazı işlerine çıktım. Makas adını taktıkları bir adam, önündeki eski gazete tomarını karıştırıyordu. Müdür henüz gelmemişti. İstemesi üzerine muazzam yazımı adama verdim. Bunun bambaşka bir değer taşıdığını hissettirerek, gelince müdüre bizzat vermesini ısrarla tembih ettim. Akşamüstü gelip neticeyi öğreneceğimi söyledim. ''Olur'' dedi makas. Sonra yine gazetelerine daldı. Biraz umursamaz davrandı gibi geldi bana. Fakat sesimi çıkarmadım. Hafif bir baş hareketiyle üstün körü selam verip çıktım. Bekleyecektim. Hava bari açık olsaydı. Rüzgarsız, bayat, pis bir hava. Hanımlar her ihtimale karşı şemsiye taşıyorlar. Beylerin yün kasketlerinden gülünçlük ve hüzün akıyordu. Tekrar pazara kadar uzandım. Sebzeleri, gülleri seyrettim. Birden omzuma bir el dokundu. Başımı çevirdim. Matmazel, günaydın diyordu. Maksadım hemen anlayabilmek için araştıran bir bakışla, günaydın dedim. Fazla bir sempatim yoktu ona karşı. Koltuğundaki kocaman yepyeni pakete merakla baktı. Sordu. Ne var içinde? Kayıtsız bir tavırla. Sen bu uğradım. Elbiseli kumaş aldım. Cevabını verdim. Böyle hırpanyı dolaşmak yakışı kalmıyor. Kılığa da dikkat etmek lazım. Apallamış yüzüme baktı. Yavaşça sordu. Vaziyet nasıl? Onduğundan daha iyi. İş buldunuz mu? İş mi? diye cevap verdim. Hayret etmiş göründüm. Kristi ticarethanesinde muhasibim. Ya! dedi. Az geri çekildi. Hayırlı olsun. Pek sevindim. Kazandığınız parayı tutabilseniz bari. Allah'a ısmarladık. Dedi. Ve hemen peşinden dönüp geri geldi. Bastonuyla paketimi gösterdi. ''Size benim terzimi tavsiye ederim.'' dedi. ''İsak senden daha ustasını bulamazsınız. Benim gönderdiğimi söyleyin kafi. İşlerime ne diye burnunu sokuyordu? İstediğim terziye giderdim. Ona ne? İçerledim. Bu beyinsiz zübbenin hali, tavrı kızdırdı beni. Biraz kabaca benden ödün çaldığı on kronu hatırlattım kendisine. Ama daha o cevap vermeden ben, bunu hatırlattığıma pişman olmuştum. Yüzüne bakamadım. O sırada önümden bir hanım geçiyordu. Yol vermek için hemen kenara çekildim. Bu fırsattan istifade ederek çekip gittim. Beklerken ne yapacaktım? Bu bomboş ceplerle bir kahveye giremezdim. Günün bu saatlerini yanında geçirebileceğim bir tanıdık bilmiyordum. Ayaklarım kendiliğinden şehrin yukarılarına doğru gidiyordu. Zamanın bir kısmını pazarla Grians'ın arasındaki yolda geçirdim. Az önce levhaya asılmış, Aften posten gazetesini okudum. Aşağıya, Kari Yohan caddesine uzandım. Sonra geri dönüp, kurtarıcı mezarlığına gittim. Kilisenin yanındaki tümsekte sessiz bir yer buldum. O ıssızlık içinde orada oturdum. Nemli havada hayallere daldım. Düşündüm, hafif kestirdim ve üşüdüm. Zaman ilerliyordu. Yazdığım yazı, cidden bir küçük ilham şaheseri miydi acaba Yer yer kusurları olup olmadığını Allah bilirdi. Etraflı düşünürsem kabul edilemezdi bile. Hayır, kabul etmezlerdi. Gayet basit. Şöyle böyle bir yazıydı belki de. Hatta kötüydü ihtimal. Şu anda kağıt sepetine atılmamış olduğuna dair elimde senedim mi vardı? Sevincim alt üst olmuştu. Yerimden fırlayıp kilise avlusundan dışarıya attım kendimi. Aşağıda, Aker Caddesi'nde bir dükkanın camından içeriye baktım. Saatin 12'yi geçmekte olduğunu gördüm. Bu beni daha çok ümitsizliğe düşürdü. Öğleni çoktan geride bıraktığımıza öylesine emindim ki, yazı işleri müdürünü dörtten önce aramanın hiçbir faydası yoktu. Yazımın akıbeti, içimi karanlık sezişlerle dolduruyor, düşündükçe hemen hemen uykuda, beynim hummalı ve sevinçler içindeyken işe yarar bir şey yazabilmiş olmam, bana adeta imkansız görünüyordu. Hiç şüphe yok, kendimi aldatmış, öğleye kadar tamamen boş bir şey için sevinip durmuştum. Şüphe yok. Ulleval yolundan hızlı hızlı yukarıya yürüyordum. Hansagundan geçip açıklığa çıktım. Sagine yanındaki dar ve acayip sokaklara daldım. Arsalarda tarlalardan atlayıp sonunda göz alabildiğine uzayan bir şosede buldum kendimi. Durdum, geri dönmeye karar verdim. Yürüyüşten kızışmıştım. Yavaş ve iki büklüm ilerliyordum. Karşıdan iki at arabası göründü. Arabacılar yüklerin üzerine uzanmışlar, gözleri değirmi ve tasasız, başları açık şarkı söylüyorlardı. Yürüyor ve düşünüyordum. Bana bağıracaklar, laf atacaklar yahut da bir muziplik yapacaklardı. Yanlarına yaklaşmıştım. Biri seslendi. Koltuğumdaki şeyin ne olduğunu sordu. Battaniye cevabını verdim. Saat kaç diye sordu. Tam bilmiyorum galiba üç. Güldüler, geçip gidiyorlardı. O anda kulağımda bir kamçı darbesi hissettim. Başımdaki şapkam düştü. Gençler oyunlarını oynamadan beni vermemişlerdi. Öfke içinde elimi kulağıma götürdüm. Hendekten şapkamı alıp yoluma devam ettim. İleride Sansago'nun orada bir adam bana saatin dördü geçmekte olduğunu söyledi. Dördü geçiyor. Saat dördü geçiyordu. Adımlarımı açıp şehre, gazeteye doğru yol aldım. Yazı işleri müdürü belki de çoktan gelip gitmişti. Yürüyor, sıçrıyor, sendeliyor, arabalara çarpıyor, gezintiye çıkmışları geride bırakıyor, atlarla boy ölçüşüyor. Tam vaktinde varabilmek için deli gibi çırpınıyordum. Giriş kapısından içeriye kıvrıldım. Dört sıçrayı işte merdivenleri çıkıp büro kapısına vurdum. Cevap veren olmadı. Gitmiş, gitmiş diye düşündüm. Kapıyı yokladım, kilitli değildi. Tekrar vurup içeri girdim. Yazı işleri müdürü, yüzü pencereye dönük, yazmak için elinde kalemi hazır, masasında oturuyordu. Soluk soluğa verdiğim selamı duyunca yarım arkasına döndü, Kısaca baktı, bana başını salladı. ''Yazınızı okumaya henüz vakit bulamadım.'' dedi. O halde nasıl olursa olsun henüz reddedilmemiş olmasından duyduğum sevinçle cevap verdim. ''Aa şüphesiz tabii, zaten acelesi de yok. Belki birkaç gün sonra yahut...'' ''Bakalım, nasıl olsa bende adresiniz var.'' Artık hiçbir adresim olmadığını söylemeyi unuttum. Görüşme sona ermişti. Eğilip selam vererek çekildim. Dışarı çıktım. İçimde yeni bir ümit parlamıştı. Ortada kaybedilmiş bir şey yoktu henüz. Aksine her şeyi kazanabilirdim. Beynim gök katında kurulu bir yüce divan hayali üzerinde işliyordu. Yüce divan kazanmama, bir gazete yazısından tam on kron kazanmama karar vermişti. Şimdi gece içinde barınacak bir yer bulabilseydim. En uygun nereye sığınabileceğimi düşündüm. Bu mesele beni öylesine meşgul ediyordu ki yolun ortasında durdum. Nerede olduğumu unutmuş, denizin ortasında, çepeçevre dalgalar, uğultular arasında tek başına bir şamandıra gibi durmuştum. Gazete satan bir çocuk bana bir viking uzattı. ''Alın, eğlenirsiniz.'' Başımı kaldırdım, irkildim. bin önündeydim. Hemen arkama dönüp paketi vücudumla gizledim. Hızlı hızlı kilise caddesinden aşağıya yürüdüm. Vitrinden görecekler diye çekiniyordum. Tiyatroyu geçtim. Locadan kıvrılıp Fiord'a kaleye indim. Bir kanepeye oturup tekrar huliyalara daldım. Bu gece için bir damaltı nasıl bulacaktım, nasıl? Sabah olana kadar başımı sokabileceğim tek kovuk yok muydu hiç? Gururum beni odama dönmekten men ediyordu. Sözümden caymak aklımdan bile geçmiyordu. Böyle bir düşünceyi şiddetle kafamdan kovdum. Küçük kırmızı salıncak koltuğu düşünerek içimden gülümsedim. Çağrışımlar neticesi kendimi birdenbire Hagde Hag'ın'da iki pencereli geniş bir odada buldum. Bir zamanlar oturduğum odada. Masada bir tepsi gördüm. Yağlı ekmek dilimleri vardı tepside. Görünüşleri değişti. Ekmekler biftek oldular. Önümde insana ayartan bir biftek, bembeyaz bir peçete, bol ekmek, gümüş çatal bıçaklar belirdi. Kapı açıldı. Ev sahibim kadın göründü. ''Bir çay daha ister misiniz?'' dedi. ''Hayaller, kulyalar, kendi kendime...'' ''Şimdi yemek yersem kafam tekrar çalışır, beynimi o eski ateş kaplar, çılgın esintilerle uğraş işin yoksa.'' dedim. Midem yemek kaldırmıyordu. Bünye meselesi. Bir başkalığım, bir özelliğimdi bu benim. Akşama doğru barınacak bir çatı altı, bir çare bulurdum belki de. Acelesi yok ya. Daha olmazsa gider... Sendime ormanda bir yer arayabilirdim. Şehrin dolayları emrimdeydi. Hem aşırı soğuk da yoktu henüz. İleride deniz ağır bir sükunet içinde kımıldanıyordu. Gemiler, küt burunlu ve hantal mavnalar, peltemsi denizin üstünde yarıklar açıyor, sağa sola şeritler sıçratıyor, kayıp gidiyorlar, bacalarından dumanlar, kuş tüyü döşekler gibi yuvarlanıp yayılıyor, makinelerin pistonları nemli havaya donuk bir ses salıyorlardı. Ne güneş vardı ne rüzgar. arkamdaki ağaçlar ıslaktılar, oturduğum kanepe soğuk ve nemli. Vakit geçiyor, uyku bastırıyordu, yorgundum, sırtımdan aşağı üşüme ürpermeleri iniyordu. Bir müddet sonra gözlerimin kapanmak üzere olduğunu hissettim, manide olmadım kapanmalarına. Uyandığımda etrafım kararmıştı, üşümüş bir şekilde yerimden fırladım, paketimi alıp yürümeye başladım. Isınmak için gittikçe daha hızlı yürüyordum. Kollarımı çarpıyor, eni konu hissizleşmiş bacaklarımı ovuşturuyordum. Yangın kulesinin oraya vardım. Saat 9'du. Saatlerce uyumuştum. Peki ama ne yapacaktım? Bir yere gitmem lazımdı mutlaka. Durdum. Yangın kulesinin dibinde aptal aptal yukarıya bakındım. Devriye arkasını döner dönmez bir fırsatını bulup bölmelerden birine giremez miyim diye düşündüm. Merdivenleri çıktım. Adamla konuşmak istiyordum. Hemen baltasını kaldırıp selama durdu. Söyleyeceğim şeyi bekledi. Yüzü bana çevrili bu kalkık balta, sinirlerim üzerinde soğuk bir duş tesiri yaptı. Bu silahlı adamın karşısında korkudan dilim tutulmuştu. Elimde olmadan geri çekildim. Hiçbir şey söylemedim. Yalnız gittikçe adamdan uzaklaşıyor, görünüşü kurtarmak için de elimle alnımı ovuşturup sanki bir şey hatırlamak istiyormuş gibi davranıyordum. Derken usulca sıvıştım. Kendimi tekrar yaya kaldırımda bulunca içimde büyük bir tehlike atlatmış olmanın ferahlığını duydum. Oradan uzaklaşmak için hızlı hızlı yürüdüm. Üşümüş ve aç bir halde Kariyuhan Caddesi'ne doğru yürüyordum. Yüksek sesle küfretmeye başladım. Birisi duyar diye aldırış bile etmiyordum. Meclis binasının oraya gelince ilk aslanın önünde yeni bir çağrışımla ansızın bir ressam tanıdığı hatırladım. Vaktiyle Tivoli'de bir tokat yemekten kurtardığım Daha sonra bir defada evine gittiğim bir genç Parmaklarımı şaklattım Turdun şol Caddesi'ne saptım Bir kapı buldum Kartta Zakarias Bartel yazıyordu Kapıyı çaldım Bira ve tütün kokuyordu berbat şekilde Merhaba dedim Merhaba siz kimsiniz? Peki ama yahu niçin bu kadar gece kaldınız? Lamba ışığında hiç de iyi görünmez ki o günden sonra bir ot yığını ilave ettim, bir iki değişiklik yaptım. Gündüz gözüyle görmelisiniz, şimdi boşuna. Siz yine de bana şimdi gösterin, dedim. Aslında hangi resimden bahsettiğini bilmiyordum. İmkansız, cevabını verdi. Her şey sapsarı görünür, hem bir mani de var. İyice yaklaşıp fısıldadı. Bu gece bir de kız var yanımda. İmkansız. Ooo, öyleyse mesele yok. Geri çekildim. İyi geceler dileyip ayrıldım. Ormanda bir yere gitmekten başka çarem kalmamıştı. Toprak bari fazla ıslak olmasaydı. Battaniyeme vurdum. Açıkta uyumak düşüncesine kendimi yavaş yavaş alıştırıyordum. Şehirde barınacak bir yer bulacağım diye bunca zaman kendimi öyle üzmüştüm ki, Bıkmış, bezmiştim artık. Yatışmak, kendimi talihe terk etmek, Caddelerde kafam kaygıdan azade yürümek bir hazdı benim için. Gidip üniversite saatine baktım. Onu geçiyordu. Oradan şehrin yukarısına giden yola saptım. Megdugende bir yerde bakkal dükkanı önünde durdum. Vitrine çeşitli yiyecekler konmuştu. Vitrinde bir kedi duruyor, bir francelanın yanında uyuyordu. Az geride bir çanakta yağ, bardaklarda bulgur vardı. Durdum, bir müddet bu yiyeceklere baktım. Ama param olmadığı için döndüm. Yürüyüşüme devam ettim. Çok yavaş yürüyordum. deni geçtim. Boyuna gidiyor, saatlerce gidiyordum. Nihayet boksla ormanına vardım. Yoldan ayrılıp ormana daldım. Dinlenmek için oturdum. Sonra münasip bir yer aramaya koyuldum. Biraz funda ve ardıç dalı topladım. Oldukça kuru, küçük bir tümsekte kendime bir yatak yaptım. Paketi açıp battaniyemi çıkardım. Uzun yürüyüşten yorulmuş, bitmiştim. Hemen yattım. Bir hayli sağa sola döndüm. Derken yerimi buldum. Kulağım hafif sancıyordu. At arabasındaki adamın kamçısından şişmişti biraz. Üzerine yatamıyordum. Ayakkabılarımı çıkardım. Başımın altına koydum. Üzerlerine büyük paket kağıdını serdim. Ve karanlık çep çevre etrafımda pusudaydı. Her taraf sessizdi. Her şey sessiz. Ama yukarıda ebedi mızıki, hava, Asla susmayan uzak ve sessiz uğultu devam ediyordu Bu sonsuz hasta mırıltıya uzun müddet kulak verdim Derken zihnim bulanmaya başladı Şüphesiz üzerimde yuvarlanan dünyaların senfonisiydi bu Bir şarkıya bağlamış yıldızlardı Buna boş verin dedim Ve kendimi cesaretlendirmek için yüksek sesle güldüm Kanağındaki baykuşlar bunlar Ayağa kalktım Sonra yine yattım. Ayakkabılarımı giyip karanlıkta dolaştım. Sonra yine yattım. Öfke ve korku içinde gün yana kadar boğuştum. Çekiştim. Sonunda uykuya daldım. Gözlerimi açtığımda güpe gündüzde ortalık. Öğlen olmuş gibime geldi. Ayakkabılarımı giydim. Battaniyeyi tekrar paket yaptım. Şehrin yolunu tuttum. Bugün de güneş yoktu. Bir köpek gibi donuyordum. Bacaklarım ölüydüler. Gün ışığından rahatsız oluyorlarmış gibi gözlerim yaşlanıyordu. Saat üç olmuştu. Açlık eni konu dayatmaya başlamıştı. Bitkindim. Yürüyor, orada burada gizlice öğrüyordum. Yolu değiştirdim. Paş evine gidip levhadaki yemek listesini okudum. Salamura et ve domuz fümesi benim yiyebileceğim şeyler değil gibilerden poz alıp omuz silktim. Oradan istasyon meydanına geldim. Birden bir acayip bir baş dönmesine tutuldum. Yürüdüm, aldırmamak istedim. Fakat çoğaldıkça çoğaldı, sonunda bir merdiven basamağına oturmak zorunda kaldım. İçimde bir değişme uluyordu. Bir şey kenara kayıyor, beynimde bir perde, bir kumaş yırtılıyordu sanki. Birkaç kere derin nefes aldım. Şaşkın olduğum yerde kaldım. Kendime hakimdim. Kulağımın hafif zonkladığını açıkça hissediyordum. Bir ahbabım geçiyordu. Hemen tanıdım. Kalkıp selam verdim. Öbürleri yanına eklenen bu yeni ve azaplı duygu da ne oluyordu? Toprak üstünde yatmamın neticesi miydi yoksa hala kahvaltı etmemiş olmamdan mı ileri geliyordu? Aslında bu şekilde yaşamak çok manasızdı zaten. Bu eşi bulunmaz cezaları ne yapıp da hak ettiğimi yemin ederim anlamıyordum. Birden aklıma eşi dolandırıcılığa vurmak, hattaniyi amcanın deposuna götürmek geldi. Battaniyeyi rehim bırakıp bir kron alabilir, bununla üç öğün karnımı doyurabilir, bir başka çare bulana kadar belimi doğrultur, Hans Pauli'ye de bir yalan uydururdum. Deponun yolunu tutmuştum ki, giriş kapısının önünde durdum, başımı salladım, geri döndüm. Beni oradan uzaklaştıran her adımda, içimdeki ifriti yenmiş olmama daha çok seviniyordum. Namuslu bir insan olduğumun şuuru beynime vuruyor, Karakter sahibi oluşum gönlümü yüce bir duyguyla dolduruyordu. Gemileşlerinin yüzdüğü bulanık insanlık denizinde bembeyaz bir fenerdim ben. Bir öğün karnımı doyuracağım diye başkasının malını rehine vermek, bu parayla ziplenmek, kendimi rezil etmek, kendi yüzüme karşı bir dolandırıcı olduğumu söylemek, kendi gözlerimi kendimden kaçırmaya mecbur kalmak. Asla, asla ben buna ciddi olarak karar vermemiştim. Bu benim aklımdan bile geçmemişti. Kırık, kopuk, geçip giden düşünce kırıntılarından sorumlu olamazdı insan. Hele başı müthiş ağrıyorsa, hele başkasının battaniyesini taşımaktan ölmüş bitmişse. Zamanı geldi mi bir çare bulunacaktı şüphesiz. Grönlanslerdeki tüccar vardı mesela. Dilekçemi yolladığından beri günün her saati gidip gidip onu taciz mi etmiştim? Sabah sabah veya gece yarısı kapısını çalmış da geri mi çevrilmiştim? Hayır. Onu henüz hiç rahatsız etmemiştim. Ne diye tamamen boşuna bir teşebbüs olsundu bu? Talih bu defa benden yanaydı ihtimal. Talih çok kere dolan başlı yollardan gelirdi. Ve Grönland'sı yere gittim. Beynimdeki son sarsıntı beni oldukça halsiz düşürmüştü. Çok yavaş yürüyor, tüccara neler söyleyeceğimi düşünüyordum. İyi bir insandı belki de. Aklına eser, ben istemeden bir kron avans verirdi belki de. Böyle adamların ara sıra parlak ve yerinde şeyler düşündükleri de olurdu. Bir büyük kapıdan içeri daldım. Biraz düzgünce görüneyim diye pantolonumun diz kapağını tükürüğümle siyahlattım. Battaniyemi karanlık bir köşede bir sandık gerisine sakladım. Meydandan karşıya geçip bir küçük dükkana girdim. Bir adam eski gazetelerden kese kağıdı yapıyor, yapıştırıyordu. ''Bay Christie ile görüşebilir miyim?'' dedim. ''Benim.'' cevabını verdi adam. Kendimi tanıttım. Bir dilekçe yolladığımı kabul edilip edilmediğini sordum. Adımı birkaç kere tekrar etti, gülmeye başladı. Şimdi dikkat edin dedi. Cebinden mektubumu çıkardı. Lütfen sayılarla aranız nasıl? Bakın beyim dedi. Mektubunuzun tarihini atarken senesini 1848 yazmışsınız. Ve adam bir kahkaha koy verdi. Evet olacak şey değil tabii dedim bozularak. ''Düşüncesizlik, dalgınlık, haklısınız. Görüyorsunuz ya, benim çalıştıracağım şahıs sayılarda hiç yanılmamalıdır.'' dedi. ''Çok müteessirim. Yazınız gayet okunaklı, mektubunuzu da beğendim. Fakat bir süre bekledim. Bu onun son sözü olamazdı. Asla.'' Tekrar kese kağıtlarına dönmüştü. ''Evet, hoş bir şey değil.'' dedim. ''Çok kötü, berbat bir şey. Fakat bir daha tekrarlanacak değil ki.'' ''Hem bu küçük hatayı yaptım diye işe yaramaz, defter tutamaz mıyım?'' ''Yo, ben öyle bir şey demedim. Fakat bu nokta bence gayet mühim olduğu için derhal bir başkasında karar kıldım.'' ''Demek başkasını aldınız.'' dedim. ''Evet.'' ''Hay Allah, şu halde yapacak bir şey yok.'' ''Hayır, çok müteessirim. Fakat hoşçakalın.'' dedim. Ve öfke içimde patlak verdi. Alev alev ve hoyrat. Paketimi aldım. Dudaklarımı kemiriyor. Kaldırımda yürüyen, sessiz, sakin insanlara çarpıyor, özür dilemiyordum. Bir bey, durup da kabalığımdan ötürü biraz sert söylenince geri döndüm. Kulağıma manasız bir kelime haykırdım. Burnuna yumruğumu dayadım. Sonra dizginleyemediğim kör bir hiddetle kas katı yoluma devam ettim. Adam bir polise seslendi. Ve ben daha ne isterdim? Bir an elime bir polis geçirmekten gayrı. Polisin yetişebilmesi için mahsus adımlarımı yavaşlattım. Fakat gelmedi. Bir insanın en candan en hararetli bütün teşebbüslerinin yüzde yüz neticesiz kalmasında bir hikmet var mıydı, neydi? Niçin 1848 yazmıştım? Bu musibet senenin benimle ilgisi neydi? Yürüyordum. Açlıktan bağırsaklarımdan gurultular geliyordu. Gün sona ermeden biraz olsun yiyecek bulacağım hiçbir yere yazılmamıştı. Bu iş böyle uzadıkça, kafaca, vücutça o nispette boşalıyor, Dürüstlükten her gün biraz daha uzaklaşıyordum. Utanmadan yalan söylüyor, fakir fukaranın kirasını iç ediyor, hatta başkalarının battaniyelerine sahip çıkmak gibi alçakça düşüncelere kapılıyor, bütün bunları bir pişmanlık, bir vicdan azabı duymadan yapıyordum. İçimi çürük lekeler kaplıyor, gittikçe genişleyen siyah mantarlar sarsıyordu. Ve Tanrı beni göz altında bulunduruyor, göçüşümün konulu kurallara uygun, Yavaş ve sürekli, zaman ölçüsünü hiç bozmadan olacağımı önceden biliyordu. Ama cehennemin dibinde zebaniler beni bekliyordu. Çünkü büyük bir günah, Tanrı'nın beni, insaf ve hakkaniyetinden mahrum edeceği affedilmez bir günah işlemem kaçınılmazdı. Yürüyüşümü hızlandırdım. Deli gibi, çılgın gibi gidiyordum. Birden sola kıvrılıp, heyecanlı ve kızgın, aydınlık ve süslü bir büyük kapıdan içeri daldım. Durmamış. Bir saniye bile oyalanmamıştım fakat giriş kapısındaki dekorun başkalığı bir anda şuurumda yer etti. Merdivenleri hızla çıkarken kapılardaki, duvarlardaki, döşemedeki sıradan şeyler gözümün önünde ayan beyan duruyordu. Birinci katta bir kapıyı hızla çaldım. Neden birinci katta durmuş, neden merdivenin daha öte ucundaki buz ile yapışmıştım? Kenarları siyah süslü, gri elbiseli genç bir hanım kapıyı açtı, bir an hayretle yüzüme baktı. Sonra başını salladı. ''Bugün verecek bir şeyimiz yok.'' dedi. Davranışından kapıyı kapamak istediğini anladım. Karşıma ne diye bu genç kadın çıkmıştı? İşte beni dilenci sanıyordu düpedüz. Birdenbire yatıştım. Şapkamı çıkardım. Sözlerini duymamışım gibi eğilip hürmetle selam verdim. Gayet nazik. ''Kapıyı hızlı çaldığım için affınızı dilerim mademezel.'' dedim. Çıngırağın huyunu bilmiyordum. Burada hasta bir bey varmış, kendisini tekerlekli koltukta gezdirecek bir adam arıyormuş. Genç kadın bir an durakladı. Bu uydurma haber üzerinde düşündü. Şahsım hakkındaki kanaatinde tereddüt eder gibiydi. Hayır, dedi sonunda. Burada öyle birisi yok. Yok mu? Yaşlıca bir zat, günde iki saat gezdirilecek, saatine kırk öre verilecekmiş. Hayır. O halde tekrar özür dilerim, dedim. Belki de zemin katındadır. Kendisine tesadüfen tanıdığım, alakadar olduğum birisini tavsiye edecektim de. İsmim Weddle Yarsberg. Tekrar eğilip selam verdim, geri çekildim. Genç kadın kıpkırmızı olmuştu. Şaşkınlığından yerinden kımıldıyamıyordu. Ben merdivenleri inerken, olduğu yerde peşimden baka kalmıştı. Tekrar sükunete kavuşmuştum. Zihnim durulmuştu. Genç kadının bugün verecek bir şeyleri olmadığı sözü bende soğuk bir duş tesiri yapmıştı. İş o raddeye varmış, herkes içinden beni gösterip şöyle düşünmeye başlamıştı. İşte bir dilenci, evlerin kapılarından uzatılanlarla karnını doyuranlardan biri. Möller caddesinde bir lokantanın önünde durdum. İçeride kızartılan taze et kokusunu içime çektim. Elimi kapı tokmağına götürmüş, işim olmadığı halde rastgele içeri giriyordum ki, Tam vaktinde aklım başıma geldi. Uzaklaştım. Stortova varıp da dinlenecek bir yer aradığımda bütün kanepeleri tutulmuş buldum. Boş yere kilisenin etrafını dolandım. Çökebileceğim sakin bir yer gözledim. ''Tabii'' diyordum kendi kendime. Karanlık düşünceler içinde ''Tabii, tabii'' ve yeniden yürümeye başladım. Pazanın köşesindeki çeşmeye saptım. Biraz su içtim. Yine yürüdüm. Adım adım sürüklüyordum vücudumu. Her vitrinin önünde uzun bir mola veriyor, duruyor, geçen her arabayı gözlerimle takip ediyordum. Beynimde ışıklı bir sıcaklık duyuyordum. Şakaklarım bir tuhaf zonkluyordu. İçtiğim su hiç de iyi gelmemişti. Sokakta arada bir kustum. Böylece Hazreti İsa mezarlığına vardım. Dirseklerim dizlerimde, başım avuçlarımda oturdum. Bu büzülmüş durumda rahat ettim midemdeki o hafif kazıntıyı artık hissetmez oldum. Yanımda bir taşçı ustası, büyük ve düz bir granit levhanın üzerine yüzü koyun uzanmış, bir kitabe kazıyordu. Gözündeki mavi gözlük, bana birdenbire, geçmişte unuttuğum bir tanıdığımı, bir bankada çalışan, çok zaman önce, Opranski kafede rastladığım birisini hatırlattı. Bütün utancımı yenip ona bir gidebilseydim, ona olanca hakikati söyler, şu sıra biraz berbat durumda olduğumu, hayatımı devam ettirmenin zorlaştığını anlatırdım. Ona berber karnemi verebilirdim. Vay canına. berber karnesi. Şöyle böyle bir kron ederdi bu karne. Bu kıymetli hazineye bir el attım. Hemen bulamayınca gerimden fırladım. Korkudan ter dökerek aranmaya başladım. Nihayet koyun cebimin dibinde temiz veya yazılı fakat hiç değeri olmayan öteki kağıtların arasında buldum. ''Bu altı yaprağı baştan sona, sondan başa doğru defalarca saydım. Bu kanne bana hiç de lazım değildi. Keyfimi öyle istiyordu. Esmişti artık hiç tıraş olmayacaktım. Yarım kron benim derdime deva olurdu. Kongsberg gümüşünden bir çil yarım kron. Banka saat altıda kapanırdı. Tanıdığımı yediye, sekize doğru Oplanski önünde bekleyebilirdim. Oturduğum yerde bir müddet bu düşünceyle keyiflendim. Zaman ilerliyordu.'' Etrafımdaki kestane ağaçlarında konu rüzgar çıktı. Gün sona eriyordu. Peki ama genç bir banka memuruna altı tane berber kartı götürmek biraz ayıp kaçmaz mıydı? Onun cebinde kartları benimkilerden çok daha temiz ve güzel, iki dolu karne vardı belki de. Bütün ceplerimi yoklayıp karnenin yanı sıra verebileceğim başka şeyler aradım. Ama hiçbir şey bulamadım. Boyun bağım olmasa da olurdu. Ceketimi sımsıkı iyiliklerdim. Artık geleksiz kaldığım için böyle yapıyordum zaten. Kocaman fiyangosu yarı göğsümü kaplayan boyun bağımı çıkardım. Dikkatle temizledim. Berber karnemle ikisini temiz bir yazı kağıdına sardım. Sonra mezarlıktan ayrılıp aşağı, Oplanski'ye yollandım. Belediye saati 7'yi gösteriyordu. Kahve civarında oyalanıyor, demir parmaklık boyunca gidip geliyor, kapıdan girip çıkanları gözetliyordum. Nihayet saat sekize doğru delikanlının caddenin aşağısından doğru geldiğini, kahveye ilerlediğini gördüm. Göğsümde kalbim bir küçük kuş gibi çırpınmaya başladı. Selamsız sabahsız, deli gibi üzerine yürüdüm. ''Yarım krom ver dostum.'' dedim. Küstahça bir tabır takındım. ''Buyurun karşılığım.'' ve küçük paketi eline tutuşturdum. ''Yok ki.'' dedi. ''Yok, vallahi.'' para çantasını gözlerimin önünde baş aşağı etti. Dün akşamı dışarıda geçirdim. Beş param kalmadı, inan olsun yok. Tabii, azizim, tabii. Olur ha, cevabını verdim ve inandım dediklerine. Böyle önemsiz bir şey için yalan söyleyecek değildi ki. Hem ceplerini arayıp da bir şey bulamayınca, mavi gözleri yaşarmıştı adeta. Geri çekildim. edersiniz dedim. Biraz dardaydım da. Caddeye aşağı yürüyordum ki paket için arkamdan seslendi. Kalsın kalsın diye cevap verdim. Size bağışlıyorum. Ufak tefek değersiz şeyler. Dünya malım hemen hemen bundan ibaret. Akşamın alacakaranlığında ümitsiz yankılanan kendi sözlerim dokundu bana, ağlamaya başladım. Rüzgar esiyor, gökte bulutlar hızla kayıp gidiyorlar, karanlık bastıkça serinlik artıyordu. Cadde boyunca hem yürüdüm hem ağladım. Kendime gittikçe daha çok acıyordum. Defalarca tekrarladığım birkaç kelime, bir feryat, diner gibi oldukça gözyaşlarım yeniden akıtıyordu. Rabbim, Allah'ım, ne kadar bedbahtım. Bir saat geçti. Bitip tükenmek bilmeyen, yavaş ve uyuşuk bir saat. Tor caddesinde durdum bir müddet. Merdivenlere oturdum. Birisi geçerken giriş kapılarının aralıklarına gizlendim. Gözlerimi dalgın, pırıl pırıl bakkal dükkanlarına diktim. Bu dükkanlarda insanlar, ellerinde eşyalar, paraları, oradan oraya kayıp gidiyorlardı. Nihayet kiliseyle pazar yeri arasında bir tahta yığını gerisinde muhafazalı bir yer buldum. Hayır, bu gece artık ormana gidemezdim. Ne olursa olsun o uzun yolu yürümeye kuvvet yoktu bende. Bu geceyi de böylece geçirmek, Olduğum yerde kalmak istiyordum. Fazla soğuk olursa kalkıp biraz kilise civarına gidebilirdim. Bunu gözümde büyütmek niyetinde değildim. Arkama yaslandım. Hafif tertip uyumaya başladım. Çevremdeki gürültü dindi. Dükkanlar kapandı. Yayaların ayak sesleri gitgide seyrekleşti. Pencerelerde ışıklar gittikçe söndü. Gözlerimi açtım. Karşımda birisi duruyordu. Bana doğru ışıldayan parlak düğmelerden bunun bir polis olabileceğini düşündüm. Yüzünü seçemiyordum. Merhaba dedi. Merhaba dedim ve korktum. Şaşkın ayağa kalktım. Adam hareketsiz kaldı bir müddet. Nerede oturuyorsunuz diye sordu. Eski alışkanlıkla düşünmeden çıktığım yerin adresini verdim. Küçük tavan odasını söyledim. Bir müddet yine öylece durdu. Bir kusur mu işledim? diye sordum. Çekinerek ''Yo, hayır'' cevabını verdi. ''Fakat yerinize gitseniz iyi olur. Hava çok soğuk. Burada yatmanız doğru değil. Evet, serin hissediyorum'' dedim. İyi geceler dileyip iç güdümle eski odamın yolunu tuttum. Dikkatli yürürsem duyulmadan yukarıya çıkabilirdim şüphesiz. Topu topu sekiz basamaktı. Yalnız en yukarıdaki iki basamak gıcır diyordu basınca. Sokak kapısında ayakkabılarımı elime aldım. Yukarıya öyle çıktım. Sessizdi her taraf. Üst katta bir saatin yavaş tiktaklarını, bir çocuğun hafiften ağlayışını duydum. Sonra hiçbir şey duymaz oldum. Odamın kapısını buldum. Rezelerinden kaldırdım hafifçe. Eski alışkanlık. Anahtarsız açtım. Odaya girdim. Kapıyı yine sessizce kapadım. Her şeyi bıraktığım gibiydi. Pencerelerde perdeler açık, yatak boş duruyordu. Karanlıkta masa üzerinde bir kağıt gördüm. Ev sahibime yazdığım tezkere olacaktı. Demek kadın, ben başımı alıp gideli beri bu odaya çıkmamıştı hiç. Masadaki beyazlığı elimle yokladım. Bunun bir mektup olduğunu hissederek şaşırdım. Bir mektupa alıp pencere yanına gittim. Karanlıkta çıkarabildiğim kadar okunaksız harfleri sökmeye çalıştım. Nihayet ismimi okuyabildim. Şok oldum ev sahibinin cevabını okuyunca. Tekrar gizlice girmek istediğim takdirde bu odaya bir daha ayak basamayacağımı bildiriyordu. Ve yavaşça, gayet yavaş tekrar odadan çıktım. Ayakkabılarım elimdeydi. Mektup öbür kağıtların yanında, battaniyem koltuğumda. Usulca yürüdüm. Gıcırdayan basamaklarda dişlerimi sıktım. Sağ selamet basamaklardan inip sokak kapısını buldum. Ayakkabılarımı giydim. Bağlarını yavaş yavaş bağladım. Bu işi bitirince biraz da oturdum hatta. Hiçbir şey düşünmeden elimde mektup önüme bakıyordum. Sonra kalktım. Sokağa çıktım. İleride bir hava gazı feneri etrafa cızırtılı ve titrek bir ışık serpiyordu. Fenerin yanına gittim. Paketimi fenere dayadım. Mektubu açtım. Her hareketi gayet yavaş yapıyordum. Bağımdan sanki bir ışık seli geçti. Bir hayret nidası kopardığını duydum. Manasız bir sevinç nidası. Mektup yazı işleri müdüründen geliyordu. Yazım kabul edilmiş, hemen dizilmeye verilmişti. Bir iki yerde ufak tefek düzeltme, birkaç kalem hatası tahsiye edildi. Kuvvetli bir yazı, yarın çıkacaktır. On krom Güldüm ve ağladım. Atlıya sıçrıya caddeyi boyladım durdum. Dizime vurdum. Sebepsiz gelişi güzel bastım küfrü ve zaman ilerliyordu. Bütün gece ta sabaha kadar caddelerde bağırıp çağırdım. Sevinçten aptala dönmüş durmadan tekrarlıyordum. Kuvvetli bir yazı, yani küçük bir şaheser, bir deha numunesi ve on kron. Birinci bölümün sonu.